Başladık. Başladık mı? Başladık. Emin misin bakayım? Başladık bak. Kaydediyor işte görüyor musun? Oğlum senin bu telefonu çok acayip kaydediyor ya. Niye? Baksana bir şey e, ses düzeylerini falan gösteriyor aşağıda. Evet. Ne güzel işte. Yani böyle çok sesim çıkarttı mesela <gülüyor> bak. Görüyor musun? Evet. Nasıl yükselip Ay Teknoloji çok acayip. Teknoloji acayip. Evet. Selam gençler. <gülüyor> Nasılsınız? Selam gençler. Yani bugün... Andımız gibi. E, andımız gibi değil mi? <gülüyor> bugün hava kapalı. <gülüyor> bugün hava kapalı, yağmur yağıyor, soğuk, saçma sapan, pazar günü bir de, üf. Oğlum ben şeyden gördüm mü onu, Twitter'dan dedim ki ne konuşacak falan. Hmm. kimsen şey alamadım yani. Bir Geriden kişi e, Star Wars konuşun demiş. Öyle mi? Ben onu görmedim. Bana gelmemişti. Gitti Geek Sari'yi sadece şey yaptı. Yok, sen de cevap vermişsin ya onu konuştuk zaten demişim. O ne zaman abi o başka bir şeydi. Başka mi? bir şey mi? Ben yeni attığımda bir şey görmedim yani. Ha. Bilmiyorum. Demek ki bizi takip etmiyorlar. Abi bizim bu takip çıktısı çok şey ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yatıyor satayım. Bir sırf pis konuşuyoruz. Adam Daha var bilmiyorum. hiç yani. Vallahi yani çok şey yapıyorum. Anasını şu kadar kişi dinliyor, bu kadar kişi dinliyor dostum ama bana Bence biraz o yalan abi. gibi geliyor. Google falan dinliyor herhalde. <gülüyor> Google zaten herkes dinliyor. De Google devlet falan dinliyor Google herhalde. Big <gülüyor> Aa yani bu nasıl Dinliyorlarsa. şey? Dinliyorlarsa. O kadar şey gösteriyorsun. Hiç kim dinliyor abi? Allah dinliyor Yani 2 üç tane, iki üç tane dinleyici var. Onlar sürekli zaten şey mezaytıyorlar. Hm. Şunu yapsınız da, bunu yapsınız da diye. Evet. Gerisi nerede bu adamın? Gerisi pasif dinleyici abi. Ya arkadaş pasif dinleyici diye bir şey kaldı mı dönemde ya? Valla kaldı. Ben de dinlediğim şeyleri yorum yapmıyorum ki. Millet en, millet en kötü ihtimalle geliyor. Küfür ediyor lan. <gülüyor> Bizde o bile yok. <gülüyor> Gelip bir küfürü bile etmeler. Bir küfürü bile esirgeler. Ee, yok ya. Gerektiği ya. zaman ediyorlar. Ediyorlar mı diyorsun? Ha. O zaman ben görmüyorum. <gülüyor> yani çok böyle şey olmadıktan sonra hani... Ne çok ciddi bir e, akayır küfür olmadıktan sonra silmiyoruz da. Ha. tam onu aldık ama yani, yani. Yani eden ediyor. Ne bileyim. Ben şahsen. Doktoru için Donald Glover'ı önerdim diye bana saydırmışlar. Öyle mi? Ha. <gülüyor> Ondan ama <sonra> doktorum. <gülüyor> yani ben derken şey işte yazarlarımızdan biri Touchy önerdi diye saydırmışlar. Kafkaesk Wolverine öldü haberini yaptığında da. Bu şey sevenler saydırmıştı Kafka eskiyle. Tamam onları anlarım. O fan rage şeyin rage <gülüyor> olarak. Ondan sonra saydırmalı bir daha ben genel olarak diyorum yani. Çünkü nedensiz saydıran da alıyor. Voo! Tüpüne kodurma demek ki, falan. Demek diyor. ki bizim daha kaliteli bir dinleyici kitlemiz var. Öyle Neden mi Tabii canım. Ben öyle düşünmeyi tercih edelim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Peki sevgili kaliteli dinleyici kitlemiz. <gülüyor> Bugün e, balkon keyfinde Bugün balkon keyfi kaç bilmiyorum 40 küsur herhalde bir şey 40 küsur rat ha. Ben saymayı bıraktım ya yani. Çok İnşallah. önemli değil Bence de çok önemli değil Yapıyoruz bir şeyler Evet biz konuşmaya devam ediyoruz ee, Ne konuşuyorduk şey, Ne konuşacaktık Ya Bir şeyler konuşacağız <gülüyor> Açıkçası çok böyle Kırmızı çizgilerimiz yok bu konuda demiş. bir <gülüyor> abi. Bir şey Ben şeyden konuşmak istiyorum Hı. Netflix Netflix'ten konuşalım Netflix ile ilgili konuşmak istiyorum Bir de Mars ile ilgili konuşmak istiyorum Hadi bakalım <gülüyor> ee, Başka? Bir de işte arada ne Konuyu <gülüyor> <gülüyor> Laf Ne tarafa giderse yani. Konu ne tarafa giderse Şimdi Netflix Türkiye'ye açıldı geçen Evet aslında global bir lans, şey yaptı evet. onlar. Yani Netflix Everywhere kampanyası yaptılar. Baya böyle overlock makinesi ayağınıza geldi. Aynen. <gülüyor> Netflix ayağınıza geldi. Diye. Ama şey, şey bölgesel olarak şey farklı içerik olabiliyor. Yani şimdi şöyle benim gördüğüm kadarıyla bu işte e, CS... Ne, nasıl diyoruz onu? CS mi diyoruz? CS, CS mi diyoruz? var var ya. Konsumer Netflix fuarında e, zaten şey yapıldı, duyurusu yapıldı. E, Netflix kendisi işte dedi ki e, şu andan itibaren 130 ülkede evet. <gülüyor> Netflix izlenebiliyor falan dedi böyle. Biz açtık izleyen izler, izlemeyen izlemesin. Yani, yani falan. biz, evet, biz de, yaptık, siz takılın. Bir tek Çine girememişler hala. Yani Çin Ondan sonra Çin zor. Çünkü. Zor biraz. E, ya yani adamların bir tek Çinde e, şeyleri var, onun dışında. İnternet ve televizyon oldu her yerde aslında Netflix şu an bulunuyor Aynen. global network televizyon olarak adamlar yarılıyorlar ee, tabi nedir bazı eksikleri var tabii ki yani şu an çünkü çeşitli anlaşmalar tarafı, yüzünden e, her içeriği her yerde veremiyorlar işte Aynen. bu ya yani bu şeyi hakikaten aşamıyorlar yani bir şekilde bir yerde takılıp kalıyorsun sınırlar anlamında hani herifler bütün Mesela ülke sınırlarını aşabiliyorken yani aşı, yani... bir yerde yine takılıp kalıyorlar. Yani her i̇çeriği her yere veremiyorlar. Çünkü adamın aslında yapmak istediği şey yani bir içeriği bütün dünyaya yayınlayabilmek. Yani tabii onun, açısın, onun için iyi olur, tekel olur çünkü. Yani tekel olur olmaz ama hani ee, şey sonuçta ya o konuda çok bir tekerli olur. ben düşünmüyorum. Yani sen Şimdi televizyonu açtığında ondan sonra işte evet bir Arrow belki işte CNBC'de de var ama onun yeni bölümlerini belki işte nerede izliyorsun? DiziTürk'te izliyorsun belki falan filan. Ama hani o yine de biz aslında büyük bir sınırlama değil çünkü yani eee DiziTürk çoğunlukta insanların hani sahip olduğu bir şey zaten farklı nedenlerden dolayı da orada zaten izleme bir şekilde erişimin oluyor. En kötü ihtimalle internetten indirip izliyorsun zaten. Yani hani hani çağımızda <gülüyor> Bu tarz bir kısıtlama aslında çok fazla olmadığı için ben onu böyle tekerleşmeye götüreceğini de düşün, düşünmüyorum şahsen. Ama işte böyle bölgelerde çeşitli kontroller yapabilmeleri için. işte sansür ve farklı e, her ülkenin her şeyin kendi sistematiği olduğu için de belki de birazcık da. Her içindeki her yerde olamıyor. E, i̇şte anlaşmalar oluyor. Diziyi ondan sonra başka birine vermiş oluyor dağıtım için. O gidiyor o zaman o ülkede farklı dağıtıyor, başka ülkede farklı dağıtıyor falan filan. Bütün bu nedenlerden dolayı işte evet. veya yandan tuşa basmışlar. <gülüyor> açmışlar ama bütün içerik Amerika'daki bütün içerik. Hoş Amerika'da Amerika'daki bütün içerik diyor değil mi? Mesela Amerika'da ki Avrupa'daki bazı içerikleri seyredemiyorlar. Yani hani hani Amerika çok özgür o konuda. Abi bok içerik, içerik var diyemezsin. Çünkü adamların nasıl erişemediği içerikler var yani. Yani ne var bilmiyorum ama mesela şey, e, Netflix galiba İngiliz bir kanal kanalla birlikte bir yeni bir dizi yapacak tamam mı Hı -hı. adını hatırlamıyorum diziyi de hatırlamıyorum fakat mesela onun şey durumu var e, İngiltere'de işte birlikte işte o diziyi yapacakları kanalda yayınlanacak o dizi Hı -hı. o yüzden e, şey Netflix UK'de olmayacak hiç ama işte Amerika'da, tamam, Amerika'da ve diğer yerlerde Netflix'e girecek i̇şte gibi yani şey mesela şey var House of Cards biliyorsun Netflix Hı -hı. dizisi aslında. Evet. Ama Avrupa'ya şey e, ve diğer taraflara işte Çin'e falan da galiba e, Sony dağıtıyor. Hı -hı. Sony dağıttığı için mesela şu an bizde Netflix var. sonra House of Cards yani işte DVD'si çıktı zaten veya işte onları televizyonda zaten gösteriliyor. Ama mesela Netflix'ten izleyemiyorsun. Çünkü Sony onu kendi dağıttığı için başka yerlere vermiş haklarını. Harbi Netflix'in dizisi mesela. Yani Netflix mesela kendi dizisini evet. <gülüyor> kendi çıkan üzerinden dağıtamaz hale geliyor bu yüzden falan böyle böyle bu tarz işte engeller var e, belli başlı içerikler önünde ama genel olarak baktığında e, bence şu an baya bir içerik var e, Netflix'in kendi dizilerin çoğu var e, işte çektiğimde dokumenter belgeseller var özellikle Netflix'in belgeselleri çok kötü olmuyor. Gayet İyi güzel. İ, iyiler var oluyor. Orta alanlar da oluyor ama iyiler de oluyor. Hani bu tarz içeriklere zaten ulaşabiliyorsun. İşte anime koyuyorlar yavaş yavaş. Ee, Power Rangers var. Power Rangers her türlü var. Power Rangers her şeyi var. <gülüyor> Pokemon var. Demeleyin böyle bir sürü ıvır zıvır çocuk programı var. Çizgi film var. Ama deli gibi var yani böyle. My Little Poniler falan abuk sok. Ondan çizgi film e, çocuk programları gördüm ben. E, film açısından çok zengin değil. Şu anda en son yani en yeni film son iki senenin, e, iki sene öncenin filmi var. işte Gravity falan var yani. Evet evet. Ondan sonra. Ama hani bunlara bir ihtimal işte dediğim gibi haklar ve şeyler e, daha çok yaygınlaştırdıkça kendilerine veya işte haklar bittiğinde daha çok onlar da kendilerinin içine yerleştirdikçe artacaktır diye düşünüyorum. Şu anda Türkçe e, altyazı yok. Belli başlı çizgimlerde Türkçe dublaj var. Hı hı. Mesela biz geçen Şirek ettik. Türkçe dublajlıydı yani. Hı. Ondan sonra. Böyle bir durumda şu anda. Ama tabii işte açıladı zaten. Bir Doğru. ay olmadı yani. Bir ay olmadı. Bir, bir buçuk hafta falan olmuştur. O yüzden hani ben de zaten açıkçası bir buçuk haftada çat diye her şey Türkçe alt gelecek, Türkçe dublaj gelecek diye zaten yok. öyle beklentim o zaten, yok. Onlar anladığım kadarıyla biz Açalım. Hani evet. nereden çok tırnak gelirse Aynen. oraya birazcık daha kaynak ayırırız, birazcık Aynen. daha işte yatırım yaparız, içerik sağlarız kafasında. Aynen. Bence hmm. şu anda böyle çok büyük öncelikler koymuş durumda değiller. Evet. Ee, maksat bütün dünyayı bir şekilde Netflix adını Hı -hı. aslında e, getirmek. O ilk engeli en azından kaldırmak yani. Çünkü şu an işte IP banını yapamıyordum. Yani şey VPN üzerinden en fazla Hı -hı. kullanarak yapabiliyordum falan. Ee, o yüzden şu anda ben açıkçası Baya aktif kullanıyorum <gülüyor> Yani böyle cam açıyorum ee, Saç pusak bir talk show açıyorum Yok stand up açıyorum ona bakıyorum biraz Sonra kapatıyorum başka bir şey açıyorum İşte film açıyorum eski filmler Olması beni rahatsız etmiyor Çünkü o filmler her zaman, her zaman Aklına geldiğinde seyredebileceğin kaliteli filmler Yani ne bileyim işte Indiana Jones serisi var yok işte Matrix var yani hani anladın mı böyle Zaten bir şekilde arşivini belki de yaptın ee, dur ya oturayım da birazcık işte Michelin Pasıbas sevdiğim dediğim. Onlar hani böyle standart mainstream filmler zaten hani klasik filmler olduğu için böyle yeni yeni film işte Netflix'in kendi çektiği filmler falan var ama onlar yani ne kadar seyresmiyormuş. İşte Edim Sandir'in son ridiculous six diye bir tane filmi hmm. koymuşlar. Ben aççası bakayım dedim hani yani çok bir beklentim yoktu. Hakikaten çok kötü bir <gülüyor> <gülüyor> çok et, film. Çok felaket film. Yani Cemimazım yaşı batısı ondan iyi ben sana söyleyeyim. Bu, bu hakikaten böyle kötü ama işte mesela Netflix'in en çok izlenen filmi Ridiculous 6'miş şu anda e, yani, yani Adam Sandler'ın Sandler bir evet. dünya şeyinde bir işte böyle bir bana hep İlyas Salman gibi geliyor adam <gülüyor> yani. yani bilmiyorum da hakikaten herif film satıyor yani ne kadar kötü olursa olsun para yapıyor yani filmde. şekilde evet para yapıyor o yüzden işte adamlar dört 4 film anlaşması yapmışlar benim yani 4, 3 film daha gelecek falan filan Netflix'in adı zaten en iyi hani e, başarısındaki en önemli şeylerden bir tanesi de e, iyi analiz yapıp doğru içerik nereye yatırım yapıyor olması yani adam işte bir içeriğe yatırım yapıyor ama mesela o içeriği sadece Amerika'da satmıyor o içeriği bütün var olduğu yerlerde de seyillebilecek evet. bir içerik yapıyor hani en önemlisi de bu sonuçta adam sadece Amerika'da satmıyor yani başka yerde de satıyor Ondan bu da önemli. Ay yani işte mesela Brezilya'da bir tane dizi çekiyorlardı. Çekeceklerdi en son. Böyle ilginç konusu olan falan bir diziydi. Mesela merak ediyorum ben o dizisi etmek istiyorum. Mesela. Yani adam böyle bir şey yapıyor. İşte şeyini e, içerik... sonra şeyinin başındaki adamla bir konuşması röportaj vardı da... Adam şey diyor mesela... Hanginiz için? Şey. Narkos için diyor evet. galiba. İşte Narkos'u diyor biz Alman bir firmayla anlaştık. Ondan çektik. E, ama işte oyuncular İspanyol'du. İşte bilmem nerede çektik. Şunu yaptık. Bunu yaptık. Yani aslında böyle global bir e, şeyin çalışmanın ürünün. Hani Narkos. Ve her yerde seviliyor diyor. Hani e, Amerikalılar da seviyor diyor. İşte şeylerde Kolimyalar hani işte, Brezilya şey tarafı da seviyor diyor. Bütün dünyanın geri kalanı da seviyor diyor. Hani Netflix'in herhalde en ne derler güçlü olduğu hakikaten nokta ve yani bu kadar öne çıkmasındaki noktalardan bir tanesi de bu. Hem yani Amazon şey Amazon'la mesela dizi çekiyor. Evet. Amazon'da ama, iyi bir çekiyor. çıkıyor. Yani hiç iyi dizi çekiyor ama yani, yani böyle Amazon bir Amazon mesela şey geçen Altın Küre'lerde şeylerden daha fazla hmm. ödül aldı. Amazon film de çekiyor artık biliyorsun. Hıh. Hmm, i̇yiymiş. Ee, zannedersem yani içerik üretimi olayına geçtiler ve yani bence iyi bir şey bu. Çünkü yani ben e, aracı ürün olması taraftarı değilim içeriğin çoğu zaman. Yani ne, şundan kastettiğim, yani kastetmeye çalıştığım şey şu. Mesela yaptığımız birçok iş... E, başkalarının mal satmasına yardımcı olarak para kazandıran <gülüyor> işler tamam mı? İşte reklam gelsin işte evet. tanıtımı olsun, ıvırı olsun zıvır olsun. Mesela e, normal işte e, <gülüyor> kablolu yayın olmadan yani kablolu yayın ya da işte bu streaming servisleri dışındaki normal network kanalların çalışma mantığı bu değil mi? Dizi arasında evet. alacağın, başına sonuna alacağın reklam gelirin tamam, para üzerinden kanalı. kazanılıyor. Sen aslında bir ürün satmıyorsun. Yani bir ürün üretiyorsun ya da işte satın alıyorsun başka üreticilerden hı hı. ve bunun karşılığında işte müşterine diyorsun ki ya ben sana e, bak çok güzel dizi veriyorum. Sen de 2 dakika dizi aralarında e, reklam izle ve git alışveriş yap diyorsun. Hı hı hı. Şimdi böyle olunca sen e, ürünün kendisinden ziyade ürünün ürün sahtırma özelliği senin için daha önemli oldu belli bir noktadan sonra. Evet. Neymiş efendim? Hani balın işte reytingi düşmüş. <gülüyor> Ulan network kanallarında yapıl yapılmış şu ana kadarki en iyi iş bence. Tamam mı? Çünkü bir HBO dizisi değil, Showtime ne? dizisi değil, Netflix dizisi değil. Yani NBC'de Ama o çıktı. kalitede aslında evet. bir dizi yani. Ki yani hatta bence o kalitenin bile üstündeydi. 3. sezon yarısı ne kadar. Eee <gülüyor> Bir sürü öyle saçma sapan şey oluyor işte Serenity'nin e, hmm. işte 9 bölüm 10 bölümden sonra iptal edilmesi gibi ne bileyim işte şey Firefly'ın Firefly. e, bir sürü öyle sevdiğimiz ıvır zıvır diziler öyle hani neymiş efendim reyting yokmuş. Reyting yokmuş bilmem neymiş evet. Ha Şimdi işte streaming servisini seviyor olmamın sebebi sen aslında neye para veriyorsun? O ürünü izleyebilmek için evet. para, veriyorsun. Yani i̇çeriye para veriyorsun. İçeriye para veriyorsun. Adamlar da sana içerik sunduğu için para kazanıyor. Evet. Yani ne reklam var bu işin içerisinde? İşte başında işte o kanalın ya da işte yapımcının üstünde bir de hani ben sen bu kadar para verdim hani benim müşterilerim <gülüyor> diyen başka patronlar şey. da yok. Ee, yarattığın şeyin kendisi bir... Para ediyor oluyor. Evet. O, o güzel bir şey. Ve tekrar tekrar sevildiği için aslında tekrar yani Aynen. o içerik hani bir defa sevdim rafa kalkmıyor. Sonuçta onu sürekli tüketiyorsun bir şekilde. Aynen. Bir de şu güzel işte e, streaming servislerin orijinal içerik üretiyor olması güzel. Hı -hı. Çünkü bir e, networklerden satın aldıkları ürünler zaten bir kere bir e, hani reklam modeline göre üretilmiş ürünler oluyor Hı -hı. çoğu zaman. Tamam mı? ...dolayısıyla... ...hani başı sonu... ...şey olmayabiliyor... ...tutarlı olmayabiliyor... Evet. Sezon ortasında bitirilmiş Bitiriyor, diziler şey olabiliyor... ...saçma salak yerlerde... product placement koymuş evet. olabiliyor... ...ıvır zıvır... ...dolayısıyla... ...sen bir... ...hani HBO'nun işte Showtime'ın... ...çok başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi... ...o yani o reklam kaygısı... ...olmadan, olmadan. diziyi... ...çektikleri için... Adam diyor ki ben bu hikayeyi baştan sonra anlatacağım abi. Hı hı. Tamam mı? Kim ne derse desin. Ben bunu ister 3 sezon olarak kurgularım. 5 son sezon olarak kurgularım. Belki 1 sezon olarak kurgularım. ha Beğenilir. Devamını çekerim. O mesele. Ama benim anlatacağım bir hikaye evet. var. Bunun hikayeyi en iyi şekilde tam olarak daha Aynen. Aynen. Ee, <gülüyor> Aceleye getirmeyeceğim. Şey ne yapacağım? Aa, tek bir anasıl şeyinde e, olması gerektiği gibi çekeceğim. Koyacağım diyor. Evet. İşte streaming servislerinin de bunu yapabiliyor olması çok iyi bence. Bir de işte e, normal kablolu televizyon yayınının e, üstüne bir avantajları var. Heriflerde acayip data var. Evet. Yani senin izleyen adamın kim olduğunu, hangi saatlerde izlediğini, nerede izlediğini, hangi dizileri izlediğini, ne izlerken uyuyakalıp işte e, şey yaptığını, dondurduğunu, yani. İnciğini cinciğini biliyorlar. Evet. Değil mi? Yani adam diyor ki bu herif işte dün bu diziyi izliyordu. Bak mesela bu saatlerde işte mobilden izliyor. Demek ki ya işe giderken izliyor ya da işte izliyor ya da işte işten dönerken izliyor. Ne bileyim işte bak iki hesap açmış biri herhalde karısının biri onu diyor. Karısı bunları izlerken adam bunları izliyor diyor. Ama işte tek hesap aktif olduğunda genellikle atıyorum akşam saatlerinde bunlar muhtemelen birlikteyken de bunları izliyorlar. Diye çıkarımlar yapabiliyor. Evet. Dolayısıyla hani birazcık daha nasıl desem e, sana göre şeyler verebiliyor. Ürünler çıkartabiliyor. Tabii ki oradan işte yaptığı çıkarımlarla anasın diyor ki o zaman biz şu e, oyuncuya yönelik şu oyuncunun olduğu şu filmleri çekelim. Şu diziyi çekelim. İşte bizim kitlemiz demek ki bu filmleri seviyor. Bu dizileri seviyor. Anasın falan filan diyerekten anasın ona göre seçim yaparaktan e, bir ortaya aslında içerik çıkarıyorlar ve o içeriği de işte evet. sunuyorlar. Sen de onu ve en güzel en güzel şey de o içeriği aslında tek seferde sunuyor olması evet. böylece baştan sona e, tek seferde de tüketebiliyorsun yani. Aslında sana evet. o seçeneği o özgürlüğü sunuyor olması e, bir başka güzel bir şey yani. Sen istediğin zaman açıp işte House of Cards'ın bir sezonu baştan sona izleyebiliyorsun yani. Ve... Yani tek benim e... Şikayetim aslında şikayet değil de bu birazcık daha böyle nasıl desem şımarıklık diyeyim. Hani böyle bir servisi olduğu zaman hakikaten her şeyin olmasını istiyorsun ya. <gülüyor> Madem böyle i̇stiyorsun bir servis evet. evet i̇yi oldum. Tam bütün içilik iç, olsun. Evet, bütün içilik orada olsa başka bir şey ihtiyacım olmasın. Ama e, açıyorsun işte bu yok. Açıyorsun o yok. Yani Hı. onun heves kırıcılığı... O biraz can sıkıcı evet, olabiliyor hakikaten. Can hakikaten. Çünkü... Bu adamın başka bir yere gitmen gerekiyor onu izlemek için. Şimdi ben normalde işte diyelim ki torrent kullanan bir adamım. Torrent'te istediğim her şeyi bulabiliyorum. Evet. Fakat e, yani bunları indirip işte izleyip, silip, yer açıp başka şeyleri indirip, izleyip ya da aklıma gelmesi... Altyazı bulacağım bilmem ne yapacağım. Yani altyazı hani e, buldun bulmadın. E, ne bileyim işte e, indi, inmedi yok işte... kalitesini e, buldun bulamadın. Ha indi indirdiğin şey düzgün çıktı çıkmadı ya da işte indirdin ama unuttun tamam mı falan ya filan da işte gibi. Evet. İndirilenlerin yerinde bir ton pop-up açılıyor yani işte uğraşman gerekiyor. Sonuçta ya yani de... uğraş uğraştın diyelim tamam hmm. mı? Şimdi bu uğraşı yani tamam belki günde en fazla beş dakika uğraşıyorsun. Hmm. Bu uğraşı vermemek için her şey elin altında olsun diye böyle bir servise girdiğin zaman işte hevesin işte bu, o yüzden kaçıyor. Evet. Giriyorsun tamam ben Hakikaten iyice e, tembele bağlayacağım. E, yatacağım koltuğumun önüne. E, alacağım elime, kumandamı. Her şey ayağımın altında olacak. Ama işte açıyorsun bir şey var, bir şey yok. Evet. Ya yani O zaman madem o diğer şeyi bulmak için tekrar torante gideceğim. E Ye, buna eşşo, para vereceğimi buna hepsini toranttan yani. açırsın. Şimdi böyle bir dengesizlik e, durumu söz konusu oluyor. Ama bence... Şimdiki içerik e, yani Netflix'te içerikler hangi aralıklarla güncelleniyor bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Ama ara ara ben işte şeylerde görüyorum Sitelerde işte e, şu ay. Ha bu biten bu, filmler evet, falan. Biten diye şey filmler, işte, evet biten filmler yeni gelecek olanlar işte evet. bunları hemen izleyin çünkü kalkacak evet, falan evet. gibi şeyler geliyor yani haberleri oluyor. Hangi aralıklarla oluyor bu bilmiyorum. Yani ne kadar süreli ne o filmi satın şey yaptığına bağlı tabii Adam kendine. Hmm. Ya film yaptığını... çok önemli değil bence ama bence ee... çok önemli de dizi anlamında evet. şey ama ben çok böyle diziden çok film görüyorum sanki o haberlerde diye hatırlıyorum. Evet o haberlerde işte e, eski diziler bir de işte güncel filmler falan oluyor. Ama benim rotasyon var yani. Evet e, mesela bu şu anki Netflix içeriği çünkü Hani yarısından fazlası benim ilgimi çekmediğini varsayıyorum. <gülüyor> i̇şte o Power Rangers'ler, My Little Pony'ler, ıvırlar, zıvırlar. Bir de işte geri kalan benim ilgi alanıma giren şeylerin yarısında izlemiş olduğumu varsayarsak çünkü çok şey yok. Evet. Çünkü orada işte filmlerin birçoğunu izledim, e işte dizilerin birçoğunu izledim. İşte ee, işte bana çok fazla da bir artısı yokmuş gibi geliyor ama mesela ben ee, saygınlardayken şu sonraki gün Kullandım servisi İnanılmaz rahat İşte ben de o rahatlıyorum Evet inanılmaz rahat evet gerçekten rahat Yani ne bileyim animeyi bile Abi başını zart diye Geçmiş şekilde başlatıyor falan ya ha, evet, öyle, öyle akıllı <gülüyor> şeyleri var Eğer bir seriye devam ediyorsan e, O serinin Atıyorum başında ki Müzik açılış jenerik, jenerik kısmını direkt kesip öyle veriyor. Ha bunu dizilerde yapamıyor olabilir çünkü diziler yapmıyor. Evet, Ama anime de yapıyor. Evet, anime de yapıyor çünkü Ama direkt sen... openingle başlıyorlar. Yani. Ee, Ama ee, navigasyon çok zor değil çatçat çat geçiyorsun zaten. Navigasyonda birazcık sıkıntı var mı var bence. Çünkü şey e, yani PC'de veya mobilde nasıl bilmiyorum. <gülüyor> ee, Xbox'ta kullandık biz. Hani geç geç geç geç Yapıyorsun, Yaptıktan evet. sonra tekrar play'e basman lazım. Evet. Ee, hani devam ediyorken geçtirtmiyor. He, onu öyle yapmıyor evet. Ondan sonra işte ne bileyim e, kumanda tek kumandayla bir şeyler yapmak istiyorsun ya. Mesela Aha. ses ayarı yok. Ha. Onu zaten an filan yapıyorsun. Çünkü. Evet. Ama işte hani. Ama PC'de falan olsa onu yapabiliyorsundur büyük ihtimalle. Tabii ben tabii. PC'den çok şey yapmadım yani ben de yani açtığımdan beri e, Xbox One üstünden zaten seyrediyorum ki yani benim için bir diğer güzellik de zaten Xbox One'da Netflix olması. Ya çünkü hep böyle yani Xbox biz beri evet. hayalimde olan şey. Ondan sonra hani işte bu içerikleri de kullanabilsek de bir e, işe rasa hayır bir işe rasa değil abi şey güzel bir şey çünkü. Mesela oyun o... oynuyorsun tamam mı? Ya yani işte oynuyorsun. E, dizi izliyorsun. Ekran geçme olayını yaptın mı? Nasıl yani? Hani Xbox expax'ta ekran değiştirebiliyorsun ya film izlerken ha işte tamam yani. o zaten işte olayın güzel kısmı anladım yani Netflix'te işte bir şey diyorsun diyelim eee olsa da arkadaşın online oluyor altta zaten şey çıkıyor hmm. veya işte mesaj geliyor veya işte parti chat'e giriyorsun ondan sonra dizi izlerken parti parti chat yapabiliyorsun ondan sonra işte istersen şey yapabilirsin e, chat diye hemen oyuna geçebiliyorsun yani hadi gel oğlum şey hello oynuyoruz diyor mesela tamam diyorsun bir dakika tık tık yapıyorsun iki tuşta açıyorsun Hello'ya giriyorsun. Sonra işte Hello biter bitmez tekrardan kaldığın yere dizden Devam etsin. Yani bu şeyi biz ne yazık ki yaşayamıyorduk şu döneme kadar. Yani televizyon bağlayabiliyorsun muhtemelen ama yani çok bir anlam yok televizyon bağlamanın Xbox'a. Ama hani işte Netflix oldu mu? Ya yani millet için Netflix oldu. Onsuz Amazon işte bilinen ne falan her bok var hmm. sonuçta bunlarda. Ee, ama biz bunları kullanamıyorduk işte IP ban falan Amazon yüzünden. Şimdi bunu kullanabiliyorum bak Xbox'ı biraz daha hani benim için ee, daha ne bileyim Değerli potansiyeline konu. ulaşabildiğimi evet. e, şey, kinsiyatını daha çok veriyor. O da hoşuma gidiyor. Şimdi Netflix açıldı ya her tarafa. Şimdi yoksa, yoksa Playstation'da da var ya. E, şey olayı e, bayağı artmış. Millet tabii kendi bölgesinde sınırlı içerik olduğu evet. için işte e, VPN, VPN ile, Ivarla, Proxy ile Ivarla, Ivarla başka ülkelerin içeriklerine dalıyormuş. Evet. ...Netflix bir açıklama yapmış. Hani bunun önüne geçmeye çalışacağız... ...daha sıkı e, kontroller yapacağız Ya falan onun önüne geçmeye çalışacağız diye açıklama yaparlar... ...ama ben bir boku yapacaklarını zannetmiyorum ben. Çünkü adamın sonuçta... ...ya adamın şeyini bozuyor olabilir yalnız. Data miningini bozuyor olabilir o. Ya data miningini evet bozuyor yani olabilir. Çünkü Amerika'dan ondan sonra... ...ya mesela düşünsene... ...şey... İşte mesela Türkiye için içerik yapıyor tamam herif? Ondan bilmem ne Sultan dizisi çekiyor diyelim hadi. Hani Türkiye'ye çekiyor. İşte ama yurt dışına Avrupa'ya da satacağım onu diyor mesela. İşte Doğu'ya da satarım falan diyor mesela. Amerika'dakilere yok ama diyelim. Hı hı. Ama herif Amerika şeyinden değil de işte ondan sonra Türkiye'den giriyor. Mesela Türkiye'den sanki o çok izleniyormuş gibi. Hı. Yani biraz şey yani geldi, böyle satışlarda hani işte e, dersin ya Türkiye'den çok insan satın alıyor e, gibi görünür. Hani yurt dışına alıyorsundur her şeyi falan o, o tarz bir şey vardır ya. O gibi biraz böyle bunda adamların şeyini bozuyor olabilir bu hakikaten. Evet ama e, ondan ziyade e, şey daha kritiktir diye düşünüyorum. Hani e, mevcut işte lisans sahibi diğer firmalarla o arası ayrı, bozulursa o, o var zaten ama onunla onun arası bozulacak bir şey yok yani ya abi. arasın bozulması sen, yani şöyle sen dersin sen işte kendini hakikaten bir önlem almaya çalışırsın ama ya bu önlemi hiçbir zaman alamayacaklarını biliyorlar çünkü yani. en sonunda birileri ondan sonra alamadı edip o işi bozuyor yani ha şimdi bak yani şöyle bir şey var benim de hani iş hayatında en sevmediğim şey ama hiçbir zaman da kurtulamayacağım bir şey ee, rekabet ortamına giriyorsun tamam mı? Hmm. Sonuçta e, belli bir noktadan sonra da bu rekabet hakikaten ciddi boyutlara geldiğinde ya sen ölüyorsun ya ben ölüyorum. Şimdi diyelim ki yani dizi Türk'ün bir sürü e, içeriği var, değil evet. mi? İşte e, dizi kanalları var, işte film kanalları evet. var, iverler var, zıvırlar var. Netflix girdi. Şimdi doğrudan bir rekabet e, seviyesinde değiller henüz. Evet. Fakat e, Diyelim ki Netflix yeni gelecek olan dizileri çünkü her sezon yeni bir sürü yeni evet. dizi oluyor. Yeni gelecek bütün e, dizileri önden işte zaten Amerika'da olduğu için ve işte Hollywood'a çok yakın olduğu için bütün yapımcı firmalarla da işte hani ilişkileri olduğu için. Evet. Şimdi yani daha çıkmadan kapıyor hepsini. Tamam. Sen dijitrik olarak yeni içerik getirmekte zorlanıyorsun belim noktadan sonra. Futbolum var, ıvırım var, zıvırım var. Ama işte Dizimax kanallarında yeni şeyler gelmiyor. Diyelim. O zaman O zaman Digiturk olarak hayatta kalmak için ya da en azından kendi şeyini korumak için atıyorum senin satışların yüzü yirmisi o Dizimax kanallarından geliyorsa yani Netflix'i alaşağı etmek için bir şeyler yaparsın anladın evet. mı? Dersin ki işte benim de Türkiye'de gücüm var arkadaş ben giderim e, sen söyle. Tamam işte. Rütüke. Tamam mı? O oraya iki kişi ama abi işte o olabilirim. ama o dediğin senin pislik yani. Evet, pislik. Ama pislik yaparak değil işte ama işte öyle, öyle rekabet etmeyeceksin. Hayır. Sen pislik yaparak gelmeyeceksin. O zaman müşterine daha ucuz olması hizmet sunmaya çalışacaksın. Ha, onu da yapacaksın. Daha, kendi yerel içerik sunmaya çalışacaksın. Daha gideceksin demeyin. Bilmem ne tutacaksın? E işte kim meşhursa. Murat Boz mu? Bindem ne? Oturacaksın. Ondan sonra bilmem ne yarışma programı bir şey çekeceksin. Ondan sonra film çekeceksin. Diyeceksin ki sadece Dici Türk'te arkadaş mı izleyebileceksin. Ne edeceksin zaten yaptıp ve bütün kendisinin sırılmasının şeyi olayı, olayı Hayır, yani. Öyle de şimdi e, bu rekabet elinde sonunda olacak bir o, şey o bence. O senin pislik İtalyan <gülüyor> ve, Türk rekabeti. O mafya rekabetini yani e, şimdiden tetiklemeye gerek yok. O yüzden işte diyorum hani diğer yayıncılarla şimdilik arasının bozulmaması ha yok ya şimdi adam zaten hiçbir zaman Netflix tabii ki ben aslında bana ne de lan de de de de. demez yani tabii ki bunu engellemek için aslında iş yapacak ama yani elde sonunda hani bu şeye i̇şte Sony'de ne işte Sony de ne mi veya işte Microsoft da işte korsana karşıyız korsan iyiliği falan diyor ama hani bir türlü korsanı hani hakikaten bitiremediler hani bir yer bir döneme kadar sonra işte makineler falan böyle şey oldu yok işte Zaten 50 GB'lik oyunu indiremiyorsun aslında falan hani böyle bir belli baş, başka dinamiklerle Korsan birazcık daha hani en azından konsol tarafında gitti PC'de hala işte nasıl devam ediyorsa diyor Onda bile haber çıkıyor Ondan sonra biz artık PC'de oyunları da kırmakta zorlanıyoruz falan filan diye haberler yapıyor mesela herifler Hani bu sonuçta şey değil ee, Ne derler? Biraz kendini olan bitene karşı ondan sonra adapte etmenle alakalı bir şey yani Yani diş Türk burada yıllardır e, at koşturuyordu. E, çünkü hani hem iyi hizmet vermiyordu. Ondan sonra hani e, kaliteli hizmet işte mesela vermiyordu. Hem de ama başka seçeneğin olmadığı için onunla gidiyordum diş Türk onunla şey Ama aynı zamanda diş Türk'ü e, üyelik yaparken aynı zamanda yine de işte torrentte vardı yani hani. Ben hiçbir zaman diş Türk'ü üyelik yapmayıp Torrent de izlemeye devam edebilirdin. Ki ben öne yani hayır hani, hani işte yani seçeneği seçeneği ne vardı aslında? Ama işte mesela dijitürk'e üye oluyordun. işte pahalıydı ama olsun işte yani en azından dizileri zamanında izliyorsun. İşte Amerika'dan bir gün sonra izliyorsun. Bilen hani bu tarz şeylerle anasını bir şekilde kendini ikna edip o dijitürk'e üye oluyordun. Ama şimdi işte asıl e, kazanma zamanı nedir? Müşterinin. Çünkü abi yani eee dijitürk zaten veya işte dijitürk var, D Smart var, TV bu var artık. Hı hı. Hani farklı şeyler de var. Ama mesela bu adamlar e, zaten piyasada böyle çok fazla e, hani bunların rahatsız edecek bir rekabet olmadığı için kendi aralarında böyle işte itdalaşı yani böyle hani bir şekilde çok büyük de rekabet yapmayarak sadece hani belki biraz daha ucuza işte yani şey fatura üstünden rekabet yaparaktan. Ondan sonra iş yapıyorlardı Yani sen hiç görüyor muydun işte TVV özel bilmem ne ondan sonra filmi veya, veya işte DSMART'ta. Hayır bunlar hep böyle işte senin dediğin gibi aracı firmalarda alıyorlardı. Ondan sonra ve gösteriyorlardı. arada reklamdan para kazanıyor. Binlerden para kazanan firmalar bunlar. Yani hani yenilikçi veya bu tarz bir şeyi sadece sistemi alıp bir şekilde kendilerine entegre etmişler. Ondan sonra ve onu kullanıyorlardı. Ama şimdi Netflix gibi şeyin Türkiye'ye açılmış olması bu, bu adamların da biraz kafalarını değiştirmeye e, itecektir. Ve en azından o fil o hala o servisi kullanmaya devam edecek adam için. Biraz daha kaliteli veya biraz daha farklı bir içeriğin gelmesini sağlayacaktır. Ya ben açıkçası şeye çok inanmıyorum gerçi. Hani eee Türk'ün de bunun tabi ben hemen bu sene olacağını söylemiyorum ya. Yani. Bu 5 sene içerisinde. TV bunun yabancı ağırlıklı içerik üzerinden çok para kazandığını zannetmek. Yok yabancı ağırlıklı içerik için demiyorum ben? Yani işte yerel içerik veya işte ne yarışma programı neyse bilmiyorum hani yani nereden para kazanıyorsa aslında sonuçta film yayınlıyor. Yani aslında sonuçta yerli film, yani Türk Max bilmem ne var, Türk filmi yayınlıyor ama hani Türk filmleri genelde bütün kanallarda Star'da, Muhtar'da da gözüküyor. Ya yani bizim sektörde daha çok para şeyi reklamdan ve işte o Star'daki, TNT'deki büyük bütçeli filmler, şey diziler üzerinden döndüğü için aslında dişti diş mi, düşünürsen Hani sinema salonlarından para kazanıyordur belki. DVD ile aynı anda falan diye film yayınlıyor çünkü. Hı hı. Hani DVD alacağına veya işte bilmem ne yapacağına oradan belki kiralıyorsundur. 3 lira mı veriyorsun? Kaç para veriyorsun? Kiralıyorsun, izliyorsun. Hani o tarz şeylerden belki para kazanıyordur. Ama e, onun dışında reklamdan para kazanıyor abi yine. Evet. Çok özel bir şey değil ya yani. Ama mesela orada da bir yayın akışı var. Yani işte diyor ki mesela ben diyor ayda diyor 30 tane yeni film veriyorum san diyor. Dıştık diyelim. Hı hı. Ama onların yayın akışı var. Ben o yayın akışını yakalayamadığım sürece o filmi izleyemiyorum aslında. E gerçi onlarda da şey var işte ee, sen söyle kaydedebiliyorsun. DVR var değil mi? Ha, var ama yani iyi çalışmıyor. Ben kullandım <gülüyor> onu. Hı -hı. Ondan sonra ya dizi, şu diziyi bari kaydedelim de sonra izleriz diyorduk. Ya diziyi kaydederken sıçmış oluyor. diski yazamamış, patlamış oluyor dizi. Hı -hı. Kaydetmiş gösteriyor, kaydetmemiş falan. Hı -hı. Ondan sonra... Ya da mesela diziyi kaydetmeye başlıyor tamam mı? İşte yeni bölümü kaydediyor sonra arkasından tekrarları oluyor ya tekrarları da kaydediyor. Bir bakıyorsun böyle bir dizden 25 bölüm kaydolmuş. olmuş. zaman hard disk doğmuş falan. Lan niye 25 bölüm kaydolmuş? Çünkü işte kaydet dediğin için hepsini kaydetmiş. Tekrarını da kaydetmiş. Bir daha gösterilini kaydetmiş. Bilmem kaydetmiş. Mesela ben bir yerden sonra çok sıkıldım. olsun direkt dedim ki lanet olsun istemiyorum kayıt şey, kayıtlı alet. Değiştirdim aleti. Hmm. Yani çünkü hakikaten oyun iyi çalışmıyordu. Sen hani böyle ağız işte Netflix'te yaptığın gibi anladın mı? Tek tuşa basıp oh bütün diziyi baştan sona izleyeyim. Yapamıyordun, basıyordun. Ana sonra işte bir bölüm izliyordun. Sonra ikinci bölüm nerede? Yok, o, kaydetmemiş. İşte yanlış bölümü kaydetmiş. Bir de mesela öyle bir şey oluyor ki sen tek tek tek şey üst üste seyredeceksin zannıyorsun. Araya başka bölümler giriyor. Olsun bu zaman senin dizi şeyin kaçıyor. Ee, sırayı kaçırıyorsun yani. Hı. Özellikle konulu dizilerde anladın mı? Mesela o, o benim sinirim burada. Biz mesela sırf o yüzden şey falan setmeyi bıraktık e, o dönem. Castle falan bıraktık mesela. Daha yine biz oturduk sonra ben internetten işte indirdim bütün 3 sezon. Ondan sonra izledik de 8. sezona geldik yani. <gülüyor> Ama böyle koptuk çünkü 5. sezonda 3. bölümü izliyorum. İzledim. Ondan sonra mesela diyorum ki yani 4. bölümü izleyeceğim. Mesela 5. bölüm oynuyor. Ama ben anlamıyorum ki yani hani anlayılırken şey içeriği de çok kötü olduğu için, info kısmı da <gülüyor> çok kötü olduğu için <gülüyor> infoya basıyorsun 1. Şey, sadece sezon 5. sezon 1. bölümün infosu oluyor yani. Mesela hangi bölümdesin, neredesin, kimdir karışıyor. Abi bu tarz şeyler yüzünden mesela ben çok sinirlenip bozu demiştim. Hı hı. Yani o kadar parayı diye süge vereceğime, o zaman gidip internete veririm. En azından zaten sıralı ben takip ederim, indiririm, severim. falan filan. Yani dediğim gibi içerik yani sundukları hizmet yeniydi ama onu geliştirmedilerdi. İyi de değildi. Altyapısı işte şey oldu. En sonra işte şey getirdiler. internete bağlı snaleti. İşte internetten hani Netflix gibi yani TVO gibi. Böyle hepsi var. İşte basıyorsun internet üstünden izliyorsun falan. Ama mesela internet izliyorsun içeriği de mesela görüntü kalitesi veya başka şeyler anlamında yani mesela o da çok iyiydi. O da böyle bilmiyorum ben çok şeyini görmedim onda. Yani açıkçası ben <gülüyor> şey görüntü kalitesini çok beğendim Netflix'in. Bu işte HD şu an. 5.1 sesli. Ee, şey... Merdik adresi beğendin ama işte o biraz internetle alakalı bir şey? Yani, yani internetin internet hızının niye olması gerekiyor? E, Tabii de e, sonuçta kaç? Bence e, Yani ben 3 söylüyorum. megabitin üstünde 8 megabitten aşağısıyla Netflix'te ondan sonra e, şey yapamazsın. Yok. Bence 3 megabitin üstü rahat kaldırır. 3 megabitin üstünde yani şöyle bir şey yaparsın gidersin HD olmayan versiyon alırsın ucuzu. Ondan da şey yaparsın ama HD versiyon için ben şey yapmam yani takılmadan hakikaten böyle bu kadar yumuşak izlemek için bence en az 25 megabit gerekiyor 25 megabit. Yok yok abarttın sende. Ama görüntü kalitesi iyiydi yani evet. çoğu internet ipinden daha iyi olduğu için. Bir de kota gerekiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Netflix'in bir büyük sorunu? Valla ben kotasız kullanıyorum. Ya sen kotasız kullanıyorsun. Ben ama... mesela şey yani e, 10 megabit kotasız kullanıyorum çünkü hani şey var bende biliyorsun senin senden aldım NAS var. Ha ha evet evet. O çok güzel bir şey abi. Ha. Evet. Kurabildin mi onu? Kurdum kurdum. Yani sadece uzaktan bağlanma olayını yapamadım. E, ama ona da gerek yok zaten. Yani içine kendi indiriyor falan. Değil Aynen. Değil mi? Yani e, şey internetinde hani şey, sürekli yemesin diye de kota, şey koydum. Hı. Ben de sınırı koydum. Aklıma geldikçe oraya atıyorum. O indiriyor kıvasına göre. Hı. Bir de kotasız olduğu için mesela büyük atıyorum 5 sezon bir şey indiriyorum hı hı. komple. İşte koyuyorum geceden. İşte o bitirene kadar orada duruyor. Cüt cüt cüt. Yani 2 gün sürüyor belki 3 gün sürüyor ama iniyor. iniyor. Ondan sonra da orada tepe tepe kullanıyoruz. Evet, aile güzel bir şey. Ama işte bu Netflix'in işte e, açıldığı ülkelerdeki yani ülkeleri birazcık üçüncü dünya ülkesi olarak düşünürsen işte altyapı, internet altyapısı da bir başka bir sorun. Mesela bir e, dışarıda <gülüyor> telefonda denedik. Hmm. Ama Normal Edge üstünden şey. Eee üç üzerinden Normal ilk açılışta işte şey e, SD açıyor, Aha. sonra işte eğer 3G işte bağlantısı, göre 3G bağlantının iyi ise HD'ye geçiyor tekrar. Evet, yani sonuçta e, bence işte bizim ülkemiz için Netflix kullanacak birinin en büyük sorunu birincisi eğer İngilizce şey e, yeterli değilse, hı hı. Türkçe altız illa ki istiyorsa, Henüz Türkçe altız yok. Ondan sonra bir diğer konuda e, kota olayı hı hı. ya mesela ben şimdi işte çıktı açıldından beridir kullanıyorum fena da kullanmadım yani hani kotamı açıp bakmadım <gülüyor> benim kota 250 GB. Hı hı. bakalım ne zaman uyarı gelecek diye bekliyorum birazcık <gülüyor> böyle kendime sürpriz yapıyorum açıp <gülüyor> bakmıyorum asıl ne zaman yüzde kullandınız diye çünkü şey uyarı görene çıkarırsa çıkarırsan e, o ne zaman gelecek diye mesela merak ediyorum yine dün dün bugün işte falan bayağı da izledik aslında. Evet. Yani şeyde e, Netflix'in kendi işte ona sıra sık sorulan sorular kısmında şey falan diyor. Eğer HD'yi kullanıyorsanız Hı -hı. E, yani saat başı 3 GB falan gibisinden böyle bir bir şey var orada ortalama vermişler. Hı -hı. Yani aslında işte demek ki her izlediğin içerikte 3 GB gibi düşünebilirsin. İşte işte bir dizi izliyorsan bir sezon 10, 10 bölüm diye düşürsen işte 30 GB direkt gidiyor falan gibi düşünebilirsin yani. Değil. E, o zaman işte kota hakikaten e, çok fazla. Yani bizim ülkede özellikle kotaların çok şey olduğunu düşünürsen e, sınırlı olduğunu düşünürsen e, biraz o bizi zor, bizim ülkeyi zorlar. Zorlayacaktır. Benim de 250 GB yani yakında bir tane bitecek. 3 MB falan düşeceğim. Olarak. <gülüyor> e, o yüzden şey yani bir de ona dikkat etmek lazım. Hoş öyle, şey öyle bir şey var. Tabi onu ayarlayabiliyorsun. Yani kendi Netflix'in işte benim Şöyle hız, hızlı. Neyi ayarlayabiliyorsun? Şeyi ayarlayabiliyorsun diyorsun ki e, mesela HD izlemek istemiyorum. SD izlemek istiyor diyorsun. Hmm. Ayarlayabiliyorsun. Ya da zaten ben tabletten falan izleyeceğim diyorsan o zaman şey kısmı zaten var. SD e, sonra sadece yayın olarak verdiği e, seçeneği var. İşte ben 10 euro şu anda. 10 euro değil de işte 8 euro mu ne veriyorsun? 9 euro mu 8 euro mu öyle bir şey biliyorsun 10 değil miydi ya? Abi benim şu an kullandığım 10. Hmm. Bir alt var. Hı hı SD yayın veren. O ucuz ama ondan tek şey, cihaz kullanabiliyorsun. Benim şu an e, üyelik açtığımda iki cihaz aynı anda e, izleyebiliyor. HD işte izliyorsun ve işte 5.1 sesli eğer 12 euro verirsen o zaman işte 4K'ya kadar mı izliyorsun? Ultra HD izliyorsun. Ondan 4K yayınlar falan da var ya bazısında. Evet. Onları da hani izleyebiliyorsun. 4K olarak. Ve 4 şey kullanıcıya kadar dört yani tane aynı anda şey çalışabiliyor ekranda çalışabiliyor böyle şeyi de denedik <gülüyor> onda evet. sürü i̇şin, i̇ş, iş, iş, işin işin işin piş tarafı işin iş, piş piş tarafı iş işin Türk tarafı bundan <gülüyor> sonra olarak e, din şöyle bir şey denedik dedik acaba iki iki aynı anda iki ekranlı olanı alsan ve arkadaşınla ondan sonra paylaşabilir misin masrafını. Hı hı. Yani e, işte Risto'da kendi telefonunda açtı. Benim account üstünden. Hı hı. Ben de kendi telefonumda açtım. İkimiz ayrı farklı şey açtık ve aynı anda izleyebildik. Hı hı. Yani bu demek oluyor ki bir arkadaşınızla işte 10 euro'lu alırsanız 5-5 bölüşebilirsiniz. E, 12 evet. euro'lu alırsanız 4 arkadaşınızla 3-3 bölüşebilirsiniz. Yani öyle bir şey yaparsan o zaman daha mantıklı olabilir. Yani evet. hani şu andaki içerik ve şey açısından düşünürsen Aylık 10 euro işte 30 lira vereceğine anlasın. işte 15-15 paylaşırsın. Yani 15-15 ee, <gülüyor> yani ilk günde 2 liraya şey. E, ha, yani çok büyük para değil. Günde yani. 50 kuruşa geliyor. Ha. Değil mi? Zaten Dijitürk'ün şu anda temel sadece tezon şeyine ben 26 lira veriyorum aylık. Bence iptal et gitsin ya. Normal televizyon izliyor musun? Ya işte ne bileyim. izliyoruz. TV8'de ondan sonra işte eşim bir şey izliyor. Bizim çocuk Baby First TV falan izliyor. Yani hani öyle vırzlı şeyler izliyorlar. O yüzden hani 26 lira çok büyük bir dert değil deyip şu anda hala tutuyorum yani. Anladım. Yani ufak bir hesaplama yaptım. işte saatte 3 GB falan çekiyorsa sizin downloadunuz yani 900, yani 900 kilobayt KBPS ise hı -hı. yetiyor yani HD işte için. Ha işte evet. yani Yani şey de yapabilirsin. İlla hani ben bundan sonra sadece Netflix izleyeceğim diyorsan o zaman hakikaten işte 10 megabit'e falan internet hızını çekip hı -hı. ama sınırsız yapabiliyorsun. Aynen. Ya çünkü sınırsız yaptığında sonra sınırlı olup da yüksek e, hızda olanla neredeyse yaklaşık aynı parayı ödüyorsun. Evet. O yüzden hani ben yüksek hız olsun da ondan sonra internet ne olursa olsun deyip mesela öyle yaptım. Ama işte ben de 10 megabite geçip. Ya yani bence işte çok download yani. yapıyorsan eğer Hı -hı. bence işte hani daha düşük bandwidth'li ve daha kötüsüz yani. şey kullanmak daha Ya mantıklı. benim oradaki amacım oyun asıl yani konsola dijital oyun satın aldığım için. Hızlı gelsin. Oyun dediğin de evet yani 50 GB'lık oyun da var. Hı -hı. 50 GB'lık oyun öyle. <gülüyor> İşte Omega ilk... 8'te bekleyeceğime işte... Akşama koyup işte sabaha inmiş olsun. İşte he, öyle oluyor da hani onunla uğraşmak istemediğim için falan filan. Ondan birazcık aslında dedim ki 250 GB yeter ne olacak yani. 5 oyun en kötü deyip <gülüyor> <gülüyor> Yani 250 GB bak 10 bölüm dizi 30 GB tamam mı? Hı. Ondan sonra işte... Böyle... şu ana kadar hiç şey sonu yaşamadım yani. Şimdi Netflix'im var ama şu ana kadar hiç böyle kotasız kalıp da Allah'ım çok berbat internet yaşadım falan olmadı. Ya ben yani eskiden işte e, 25 megabitte 200 gigabyte kota kullanıyordum ve genellikle ayın 20'sinde falan bitiyordu. Ya ama sen, <gülüyor> sen <gülüyor> internetin direkt dibinde yaşadığın için ver ver içeriyim ver ben daha Bilmiyorum. çok dizisiz. Onun sonu 30 tane dizi izlediğin için olabilir mi? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Söm sömürüye evet. <gülüyor> Peki şimdi e, büyük ihtimalle bu adamlar yine İngilizce içerik zaten çıkartacaklardır da potansiyel gördükleri yerlere özellikle evet. lokal içerik, yerel içerik çıkartırlar mı sence? E çıkarıyorlar zaten şu an. <gülüyor> Dünya üzerinde belli başlı çalışmalar yapıyorlar. İşte dediğim gibi Brezilya için bir tane dizi çekiyor. Brezilya'daki oyuncular da falan filan. Ondan sonra... E, Ama mesela e, tamam Brezilya'daki dizi olayı... Hani Amerika'da da satar. Tam işte yani o mantıkla adam düşünüyor. Ama şimdi mesela şöyle düşün bizde bir tane Muhteşem Yüzyıl çektiler. Hı hı. Her yere sattılar. Hı hı. Yani o yüzden adam bunun üzerinden yani yola çıkartıyor. Muhteşem Yüzyıl Netflix'e mi satılmıştı? Hayır canım. Netflix'e ne? falan satılmadı. Birisi satıldı ya o Amerika'da bir, yer, bir yerde bir şeye girdi. Amerika'da mı satıldı? Bakalım ona. Çünkü ben aklımda Netflix diye kalmış. Ama yanılıyor olabilirim tabi. Bakalım hemen. Peki. Ee, şey. Diğer streaming servisleri de girer mi? E, sence şeyden sonra. Bak Netflix girdi. diğerlerin zor ya. Diğerleri şu an Netflix'e zaten. Ondan sonra yeterince rekabet edemiyorlar ki. Yo ama Amazon bence iyi şey yapıyor. Ayşe anlamında. Büyüme anlamında. Ya Amazon yapıyor dediğin abi Amazon'un yapma deden nedeni e, afedersin ama o kendi tensik faibindenmiş var evet, onu Netflix yani. muhteşem yüz yolu almış ha, Aha, yani, yani Türkiye'de işte, yok onu tabii ki ama de, bütün ha. başka yerlerde içerik olarak verecek demektir. Aynen ama işte bu bir yandan da ne olacak adam işte Türk izleyicisi içinde sonuçta içerik yapabilir yani tabii. muhteşem yüz ne kadar bakıp diyecek ki bu ayarda o zaman bana bir tane dizi çekin. Osa hem Türkiye için ben hani yatırım bu. Adam Tür Türkiye dizisi çekeyim, gelsin bana Netflix'e. Hem de zaten yurt dışına satırıyorum ben bu diziyi. Diyeyim. O böyle bir şey yapabilir yani? Evet. Ama mesela bu tarz diziler için mesela, mesela, mesela Cem Maza anlaşıp Jamie Mazda dört tane film için anlaşım sadece benim kanalımda yenilenecek diyebilir evet. yani. Hani bu bunlar çok bence uzak gelecekteki şeyler değiller yani. Muhteşem Yüzyıl böyle sezonluk bir dizi miydi? Sezonluk dizerken evet bayağı... Hayır hayır yani böyle birinci sezon, ikinci sezon böyle bölünmüş bir dizi miydi? Ee, yani bizde kaç sene gitti o ya? Bilmiyorum. Üç sene falan yayınlandı mı? Daha fazladır herhalde. Yani hani sene olarak düşünürsen işte bir sezon, <gülüyor> Hayır hayır ama sezon. işte bölüm yapısında. Bölüm yapısı... Sezon, sezon muydu? Yani şimdi onu yurt dışında nasıl yapacaklar? Bitti ya nasıl dizi. nasıl uyarlayacak çok merak ediyorum. Yani Netflix'in derdi yani bir şekilde sezon veya dizi canım. bitmiş olsun. İşte onun acaba orayı. nasıl yapacaklar? Çünkü şöyle bir şey var. şeyin e, Yurtdışı dizi e, süresine aykırı ya bizdekiler. Ama Netflix sonuçta kim takar ki? Hayır onun için demiyorum. Da şöyle bir şey var yani düşünsene. Sen 40 dakika 45 dakika bölüm izlemeye alışmışsın anladın mı? hani yani izleyici olarak. Tekrar bir edit çekebilirler. bir buçuk iki saat bir bölümü. Öyle mi? E tabii canım oturuyorsun işte bizde Türk dizileri öyle ya. Herifler 45 dakika veya 20 saat çekmiyorlar diziyi. Ondan bir buçuk saat falan çekiyorlar. O reklamlar oluyor sana zaten iki iki buçuk saat. Yani, oturuyorsun saat sekizde başlıyor. İşte 12'ye kadar dizi izliyorsun. <gülüyor> hani şey yapmaya çalışıyorlar çünkü bir yandan da. Bir, bir tane diziyle o akşamı kapatayım Sonra o ay zaten o sırada vereceğim reklam, alacağım reklam parasıyla da tamam eyvallah diyeyim. Böylece tek içerik de ondan sonra hani insanı zaten herkesi şey e, ekran başına kitleyeceğim falan filan. Onu da, yapma, onu da yaptıkları için bizim biz o dizi şeylerin uzamasının nedenlerine bir tanesi o bizde. Yoksa yani bence... komedi dizisi <gülüyor> bir buçuk saat olur mu abi komedi dizisi? Bence ona tekrar edit çekerler. İşte onu belki bölebilir. Bölerler. Öyle bir şey Gereksiz yapabilir. bir sürü yer, sahne vardır. Yani bir bölümünü iki, iki episod yapabilir yani. Yapabilirler. Öyle yaparsa zaten zibiliyim episod olur. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey olmaz. Işte. Netflix açacaksın. Baştan sona izleyeceksin yani de. Evet. Ama tabii mesela önemli şeyler bunlar. Yani şimdi Netflix onu iyi kullanır yani. Ya yani Mesela Amazon'un bunu yapamaması yapabilir yapmak istese. Abi Amazon'un ama amacı başka şey biliyorsun yani. Amazon işte o Fire bilimlenmesini satmak için içerik üretmeye başladı ki. Ama işte Kindle Fire'ını e, kaldırdı sonra. Şu anda... işte tam yapamam Yani şey olarak tutmadı çünkü. Adam cihaz yapıyordu. O cihazı satması gerekiyordu iPad gibi. iPad gibi cihazı çatıp işte sadece hani alışveriş her şeyi onun üstünden yaptım. Ve içerik izleyebildiğim bir şey yapmak istiyordu. Onun için de dedi ki ne yapayım ben o zaman kendi içeriğimi üreteyim ki. E, işte kendi oyunumu yapayım. Oyun firması aldı ya biliyorsunuz. Ondan sonra yani öyle, öyle şeyler yapmak istediyor ama o cihazı tutturamadı yani. Veya işte tut istediği kadar tutturamadı. Şu an hala satılıyor bilmiyorum. Fire bir şeyler satılıyor ama Fire TV falan var diye biliyorum ben. Kutu. Hmm. Apple TV gibi. Yani hani oradaki o şeyleri çok iyi yapamadı ama dizi içeriği yapması bir anda o şeyi e, kazandırıyor ona. E, Prime Member muhabbeti var. Prime hmm. Membership işte hani anladığım kadarıyla cihaz satayım da Prime Membership satayım'e döndüler birazcık. Ama işte... Şu anda biz Amazon Prime Membership alıp buradan izleyebiliyor muyuz? Ee, Amazon Prime Membership alabiliyorsun ama dizi izleme olayına hiç bakmadım. Ben de hiç bakmadım. Ya ben bir ara bedavası mı kullanımı işte İşte Amazon Prime şu şey için Kindle aldığımda çünkü Prime ha. Membership aldığında baya böyle kitap içeriği, kitap içeriği, işte bedava kitap gündemli indirimler falan filan şeyler alıyorsun. Onun için sanki bir kere başlatmıştım. Orada şeyler de vardı. İşte audiobooklar var, gündemler var falan. Ama eee şey, dize olan hiç denemedim bilmiyorum. Ya yani şimdi yeni mesela şey başlattılar. Video oyunlarında %50 indirim özel Prime Membership'leri. Hı. Hmm. Ama Prime Membership denince ucuz bir şey, ya yani ucuz bir şey değil derken çok kullanman gerekiyor. Yani 100 dolar falan çünkü sen her ay. Evet. He. Yani bir mantıklı olabilmesi için. i̇çin mesela deli zaten... gibi kitap okuyorman lazım. Evet. Deli gibi alışveriş ediyorman lazım. En az 1000 bin lira bin dolar 2000 dolar alışveriş yapman yani şey lazım, lazım ki işte kargodan yatıcı da günlerden yarışıcı falan filan. Ama işte adamların yani dizi şey içerik üretmekin amaçlarından bir tanesi o oldu artık hani çok o yüzden diyorum o hani Amazon'un burada olmasının varlığı olmasının bir anlamı yok yani işte Hulu'nun falan hani belki HBO olabilir. HBO, Ama HBO da... da zaten bütün <gülüyor> burada satılıyor yani istiyorsun birisi satıyor, bir satıyor. Ama HBO da işte kendi e, HBO Prime mi, HBO Go mu? HBO Go var. E, kendi streaming servisini başlattı. Hatta e, CW da büyük ihtimalle başlatacak kendi Değil özel mi? streaming servisini. O yüzden Netflix'ten bütün e, dizilerin çekecek. Çekiyor. E, bilmiyorum. Şimdi herkes kendi kendi streaming servisini başlatsın mesela, o işte ortalık boka saracak. Evet. Saçma sapan bir durum olacak. Yani onda uğraşmazsın yani. Tabii canım. Ya çünkü Arrow seçeceğim desin W mi olacağım. Yani e, mesela anladın mı? Daha yani, sonra işte bütün streaming servislerinin aynı anda servisiden bir servis daha çıkacak tamam mı? <gülüyor> Hayır ya yani onlar da bir deneyecekler tutmanını görecekler bir şekilde idare etmeye çalışacaklar ama ya bu şeye benziyor. Şey hatırlıyor musun işte Electronic Arts kendi gitti Origin diye şeyin hmm. Steam benzeri şeyini kurup ona Evet. Sikerler ben kendi oyunlarımı buradan satacağım dedi. Steam'den oyunlarını çekti falan. Sonra olay oldu. Sonra Steam'e tekrar bazı oyunları geri koymak zorunda kaldı. Falan filan. Aslında işte Origin'de devam ettirmek zorunda kalıyor şu anda. Ama Origin bir Steam olamadı. Yani hani ee, biraz böyle Ubisoft'un da mesela kendi şeyi var. Ee, i̇şte Steam gibi. Ondan sonra PC oyunları satın aldığım bir yer var onda. Ama mesela... Artlight ark bilmiyorum işte ne bu kadar olmadı da yani Steam kadar olmadı de sonra Steam'de Steam'e mecbur kaldılar tekrar verdiler o filmleri şey ya e, işte oyunları abi iki ucu boklu değnek aslında e, çünkü... her ne kadar çok böyle o oh, gözleri parlayıp altın gözleri dolar parlayıp da biz de yapalım biz ne yapmıyoruz Netflix'ten yeterli, Netflix araya bir de ondan para veriyoruz onlara deyip, kendileri yapıyorlar ama işte ne kadar tutuyor İçeriği ne kadar kuvvetli o kadar tutar. Yani işte diyorum ya iki ucu boklu değek çünkü evet netflix ya da e, Steam gibi popüler ve hani hazır kullanıcısı olan ve kullanıcı alışkanlığı yaratmış bir platform olduğu zaman tamam ürünlerini orada satman daha kolay ama yani sen DNR'la yaşıyorsun bu problemi e. aynı şey yani adam da e, diyor ki ben e, teker oluyor diyor ki ben e, senin malını koymak için de para istiyorum ben artık. Evet. Raf için de para istiyorum. İşte şunun için stok için de para istiyorum. Yani. Ama işte mesela. Adam e diyor ki ben hani. E, zaten bir kit izleyici kitlesi varsa. Ve ben bunu işte x liraya mal edip, bu adamlara x bölü 2'ye satmak durumunda kalırsam. Ben de bir deneyeyim diyor herkes. Evet işte evet. Ama sonuçta işte bir yatırım yapıyorsun. Evet. Yarım yamalak bir yatırım yaparsan yarım yamalak tutmaz. Daha iyi bir yatırım yapman lazım. Ve işte iyi yani yatırım yaptın diye de tutacak diye bir garanti bir de, de yok. şey. Ya yani <gülüyor> sen bir de yani yıllardır reklamdan para kazanmaya alışmış bir firmasın. Yani CW olsun, başka olsun. Yani CW'yle de yani HP hadi HP zaten her zaman ne Hı -hı. private network'tu yani. yani. Herifler hani reklam çok reklamı çok içeriğin reklamı olduğunu bilen bir firma sonuçta. Sonradan kaliteli içerik üretiyorlar hep. Ama mesela. CW... Yani, üye olunur mesela. Ya, olabilirsin evet. Hoş onun da bir ya bir bir ara çok şeyleri sorunları vardı. HBO goya ama bir türlü Game of Thrones koymadılar falan. Bir şeyler oldu. Ondan sonra HBO'da yayınlanan diziler HBO goya geç geliyordu falan filan. Saçma oldu bir ara. Haberle dönüyordu yani. Ya, düzelttiler galiba. Biraz şey hızlı e, ve ondan sonra hani bu bürokratik şeyleri daha az olan. Netflix. <gülüyor> o yüzden elçiler biraz. E, yani ra, alt yapıları daha daha iyi. Ama işte yani işten anlayan veya iş, işin başka diğer taraftaki önüm yani farklı yüzünü daha iyi kabul yapan başta yöneticileri var diye düşünüyorum. E, o yüzden biraz daha agresif ve hızlı hareket edebiliyorlar. ya yani HBO'nun sıkıntısı işte onun içerik havuzunun birazcık daha dar olması hmm. ve kendi özel serileri dışındaki içeriklerin çoğu şey sadece Amerika için lisanslıdır hmm, muhtemelen evet, tamam mı ve evet, çünkü evet. film ve spor müsabakaları bir de kendi düzenledikleri işte komedi şovları virler var İşte adamlar çok şey vizyon sahibi değillermiş ilk yaparken ilk başladıklarında hmm, yani. Amerika için yapıyorum diye O yüzden şimdi kendi Lisanslıkları filmlerde Türkiye'ye mesela gelemezler yani. Çünkü de hepsi He. yok işte falan filan. E o zaman sadece ellerinde işte sadece şey kendi şeyleri var. Ki bunda satmışsın zaten. CNBC'ye yanılıyor. Zaten işte. burada dönüyor. Bir para geliyor yani. Ve hani eski dizilerde sen, eski dizilerde kim oturup şimdi Sopranos izleyecek? He. Şey izleyecek, Deadwood izleyecek. Ki onunla da veriyorlar. Yani. O yüzden HBO'nun belki yurt dışına açılması çok mantıklı HBO olmayabilir şu anda. Daha, biraz daha zor. Ama Netflix'in kendisi e, kendi altyapısını bu şekilde yaptığı için daha hızlı e, işte hareket edebiliyor adamlar. Ama bilmiyorum ben gayet olumluyum. Pozitif bak bakıyorum şu anda evet. e, Netflix'in açılmasına. Hani yani önümüzdeki önemli ne olabilir bilmiyorum. Sonuçta Netflix'te mesela e, üzerinde bir ne yazık ki şey e, bir kontrol mekanizması yok şu anda anladın mı? Evet. Ve o ve bu insan yani bizim o sonra hani her şey özellikle bu tarz televizyonda izlenen şeyleri e, kontrol etme manyaklığımızdan kaynaklı olsun bakalım ne zaman bir tepki bir Aksiyon evet. ortaya çıkacak. Yani Çünkü, e, hükümet tarafında bir şey devreye girecek mi? Çünkü zannetmiyorum. ki... sancır ne olacak? Yani sansür olanı ne yapacaklar? Çünkü hani şeye biz Türkiye bile hani para verip izlediğin içeriye bile şu an karışıyor yani sigaranın üstüne bulur koyuyor. Ondan sonra çiçek işte, koyuyor ya. Yani. Çiçek çiçek koymak yine <gülüyor> hadi neyse ondan sonra bulur koyuyor sigaraya bulur koyuyorlar şimdi artık şeye de bulur koyuyorlar. Benim bak yüzündeki Yüzündeki kan izine falan da buyuru koyuyorlar. Yani o zaman o, böyle her şeyi buyuru izliyorsun. Çok çok gerizekalıca bir şey değil mi ya? Yani tamam açık yayınlara tamam yani yap. Zaten onu gece akşam yayınlıyorsun zaten. Hani zaten yayın şeyi var. Mesela çok işte kanlı bilmem ne içeriği şu saatten sonra yayınla diye bir şey var. E zaten 10 saatten sonra yayınlıyorsan yayınlatıyorsan bir de niye ona sansür koyduruyorsun? Yani? Bir de başa uyarısını da koydurtuyorsun. Evet bilmem tamam. ne yazıyorsun. Artık hani daha niye karışıyorsun o kadar? Adam ha, bir de ben zaten. onu bunu izlemek izleme. için para veriyorum tamam evet, mı? Işte zaten... Ben bunu izlemek için para vermişim herife. Aynen ya Starı'daki bilmem ne, filmini tamam izlerken hadi anladım belki onu koyman olabilir de ya. normal yayınlara koy. İlk evet, para tamam. veriyorum ekstra ben film izlemek için. Ya, Ayda 18 lira para veriyorsun sinema kanalına yani. Niye veriyorum ki? O zaman DVD'sini alırım. Bu rayini alırım. İnternetten indiririm. iTunes'tan alırım. Ya, anladın mı? saçma basak bir şey ya yani evet. Herhangi bir şekilde ulaşabilirim. Şimdi bunda öyle bir şey yok tabii Netflix'te. Netflix'te işte sağda şey başlarken, şey sol tarafta işte başlarken hmm. rated diyor. Artı +16 bilmem ne yazıyor. Ama içinde hiçbir şekilde ne sigarasını kapatıyorlar ne onası bir kanını kapatıyor ne işte marka kapatıyor. Hiçbir şey kapatmıyor. O mesela ya yani onu ona nasıl bir sansür uygulayabilirsin? Mümkün değil sansür uygulayamazsın. Yani bu girişimde bulunacaklar mı acaba? Yani ee... uyarı uyarı yapıp Sonra kapatması mümkün. Öyle bir şey olursa, o zaman e, ya müşteri müşteriyi mağdur duruma düşürmüş düşmüş oluyor. Evet. Çünkü ben bağlan girip başamazsam, şeyden kapatırlar Netflix'i direkt çıkıştan internet olarak. Ama yani nasıl YouTube'u kapatıyorlar? Hükümette diyecek ki, ya bana ne? Ee, hani şirket burada değil, ıvır ıvır, vergi Tam de vermiyor. burası ama Netflix? Sen o zaman para talep isteyeceksin. Ben izleyemiyorum seni diyeceksin. İptal edelim evet. diyeceksin. Yani Netflix, e diyecek Netflix ki, üyelik kaybedecek. Aynen işte paranı iade edecek kredi kartına. Yapacak bir şey yok. Ama i̇şte o, o durum biraz can sıkıcı. can sıkıcı. Çünkü bu adamla hiçbir zaman tamam yani biz ona sonra şey Türkiye'yi kaybetmeyelim deyip buraya server açmaz. Hiçbir zaman içeriğini üstüne işte şey blur koymaz. Yani koymaz çünkü adamı... Adamın çünkü içerik dediği şeyi ben buradan izliyorsam aynı anda Almanya'daki de izliyor. Yani öyle bir ayrım yok ki. Ondan sonra buraya hani ayrım yok giderken. Yani iki tarafın açık olan bir şeyi aynı şeyler izliyorsun büyük ihtimalle. Yerden izliyorsun. O zaman senin Türkiye için senin şey yapması lazım yani. Blurlu içerik. <gülüyor> bulursuz içerik. ne <gülüyor> böyle bir şey yapması gerekiyor. Veya işte server'ı buraya açması gerekiyor o zaman. Özel server açacaksın. Saçma zaman. sapan şeyler yani. Yani işte bu mesela bunlar da rahatsız ediyor beni yani ne olacak bakalım bilmiyorum bence bir ön araştırma yapmışlardır ama e, zannetmiyorum ki hani gerekli işte e, bakanlıklarla Türkiye'deki işte şeylerle görüşüp onay almışlardır yani hiç öyle bir şey yoktur bence ben de zannetmiyorum hani bir avukatlara söylemişlerdir hani sorun çıkar mı işte riski nedir çıkar yani götü kapatır gidersin demişler bunlarda. Evet o zaman o zaman düşünelim deyip açalım yani, gitsin aynen. demişler açalım sonrasına bakarız deyip <gülüyor> ama işte üçüncü bir şey yani bu yani çünkü ee, o zaman işte ne yapıyorsun gidiyorsun yok VPN kullanıyorsun kullanıyorsun yani hani bazı şey ulaşmak için ya da işte tekrardan internetten torrentten indirmeye geri dönüyorsun yani <gülüyor> evet bilgi bilgi engellenemez data engellenemez ama işte Bunu... engelliyorlar. Öğrenmek lazım artık. Ya adamlar Arapistan'a da açtılar. Yani onlar nasıl yapıyor? Onlar yani yüzde VPN kullanıyor. Abi. Hayır, yani Arapistan'a açtılar. Hayır işte onlar zaten VPN ha, kullanıyorlar. Kullanılırdı yani. hani işte, İstanbul Arapistan'a açtı herifi sonuçta Netflix içerik. Yani e, o bölgelerde yaşayıp işte e, Emirliklerde işte Suudi Arabistan'da yaşayıp tamam belli bir miktarda hani e, parası olan insanların yani e, orta sınıf ve üstü olan herkes VPN kullanıyor. Çünkü e, her şeyi yasak olduğu için. Evet, VPN orada bir yaşam tarzı. <gülüyor> Çin'de de öyle. Çin'de de tabii öyle. Çok güzel ya. Evet yani Netflix böyle arkadaşlar. Evet. Hani be bir ay bedava. Bir ay bedava. Beğenmezsin. iptal edebiliyorsun. Öyle Dij Türk gibi yok. işte bilmem ne git oradan. Direkçe yaz. Oraya gönder. İşte gelecekler. Bilmem ne yapacaklar. işte yok. Sana ceza keseceğiz. Ondan, bilmem ne. Saç basak bir sürü şey yok. İptal. İstemiyorum lan diyorsun. iptal ediyorsun. 10 kişi. 12 kişi. Tamam mı? Arkadaş olup. <gülüyor> Bokunu çıkarabilirsin. Her ay başka birisinin bedava hesabı üzerinden izle Bir tane account alıp. Evet. <gülüyor> Şey yaparak. Yani dediğim gibi e, ben açıkçası pozitif yaklaşıyorum. E, şu anda e, memnunum. Çok büyük icra, içerik yok. Yeni şeyler yok. Ama geleceğini düşünüyorum. E, açılacağını düşünüyorum. Zaten şu andaki şu anda olan şeyi oturup izlemek istesem <gülüyor> izleyemem. Çünkü zaten hani hiçbir film izlemiş olsan şu an içinde bundan bulunan izlemeye kalksan evet. mümkün değil yani yetişemezsin. Yani o yüzden mesela ben şeyi gözümde canlandıramıyorum. E, hakikaten işte Amerika'da 4.000'den fazla içerik falan diyor mesela. Ama 4.000'den fazla içerik neye nasıl yetişirsin ki yani? Yani yetişir, yetişmeye kalkarsan hani. Hı, yani değil. bilmiyorum. Üstüne yani bütün sevdiğin dizilerin Netflix'te olduğunu hani şu anda hı -hı. açık olduğunu yani bütün hepsini izlediğin bütün izleri yani açarsın bir akşam. Böyle üst üste hepsini izlediğin zaten bittin yani sabaha <gülüyor> kadar uyumazsın. Hani <gülüyor> e, bu tarz bir, bir şeye erişim gerçekten çok acayip böyle. Güzel. Hoşuma gidiyor benim yani. Yani e, güncel takip ettiğim... Bak şimdi Daredevil'ın an... ikinci sezon çıkacak. Evet. Açacağım buradan. Çat diye izleyeceğim. Chat chat izleyeceğim. Mart ya o da. Ha, mesela. Evet. Evet. Jesse Gocon sonra yaptık. Yani e, evet. Bunun üzerinden izlemek daha şey rahat olabilir. Şey bile yani diyorum ya birazcık tabii imkanlarına alakalı ama... E, burada izlemeye başladın dizi işte dur dur telefonda yolda giderken devam et hmm. ofise geldiğinde bilgisayarın aç devam et yani ya mesela onun dijitriptinde var o Her yerde izle işte ekranları ama application açıyorsun yok bilmem ne müşterinin numarasından zattı gir oradan ona gir bilmem ne yap bir kere denemiştim ve evet dedim bundan mı uğraşacağım bir daha da açmadım mesela yani application kötü bilmem ne yani, anladın mı insan istemiyor bir şeyle uğraşmak hakikaten hani böyle reklamlarda işte gösteriyor işte Vantaj teknolojisi. Yapıyorsun ekrana gidiyor falan. Öyle olmuyor. Alıyorsun ekrana gidecek gitmiyor. İki saat senkronize ediyorsun. <gülüyor> olmuyor. Televizyonda çalışmıyor. Bilmem ne oluyor. Ya, kafayı yiyorsun mesela sokarım diyorsun. Sallıyorsun yani bir kenara. bu hakikaten bu gösterinin hızlı olması gibi ben onu düşünmeyeceğim çok fazla. Çünkü zaten o kadar vaktim yok. Dizi izlemek istiyorum. <gülüyor> Valla e, biz son iki gündür şey izliyoruz. Chef's Table diye şey. Chef's <gülüyor> Table <gülüyor> E, belgeseli izliyoruz. Çok güzel. Bulursanız Çok, izleyin. E, bulursanız <gülüyor> kesinlikle tavsiye ederim Netflix'in e, güzel dizilerinden. Yani işte Dokumente. belgesel dizisi. Belgesel dizisi. Bayağı hoş. E, şu Making a Murder var mesela. Evet. Daha izleyemedim. Onu merak da ediyorum. merak ediyorum. Ha, benim şu anda merak ettiğim i̇şte yani, bir o var. Şimdi ben tane anime buldum. Onu istiyorum. İşte anime var. Seven Deadly Sins diye. O da Netflix'in animesi. Yani bir tane daha var. Knights of Sidonia diye. Evet ben onu izledim. Ha güzel mi? Hatırlamıyorum. Ha. İşte bu bitsin belki onu izleyeceğim. Yani izledim ve hatırlamadığıma göre çok da iyi. En ihtimalle ya. Power Rangers izlerim. <gülüyor> <gülüyor> Mighty Morphin Power Rangers. Of ya. Araba Morphin'i çakıp. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İsmi ne kadar kaçıyor lan o? Mighty Morphin ya. bildiğim Morphin'i şey yapan süper güçler kazanan İz şeyler yani kahramanlar yani çocuklar için hiç iyi bir şey değil. <gülüyor> morfin diyor yani. Şimdi morfin geçiyor. <gülüyor> mesela daha çok anime gelirse ben acayip sevineceğim yani. Çünkü doğrusu anime seirebilen bir insan değilim internet evet. anime bu bildiğin yap gibi, gibi değilim yani. Evet. Ama mesela burada gelirse anime açarsa ederim. Şey falan of, gelse mesela, Keshi falan izlesen, gelse, oh, 700 gelip falan yeminle otururum <gülüyor> baştan salayız. <sona izle. gülüyor> Ölürsün oğlum onları yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle kurumuşum böyle <gülüyor> Kalpten gitmişim şey koltukta <gülüyor> Nasıl öldü One Piece'li One Piece izlerken 700 bölüm <gülüyor> Ne bileyim Mesela sırf onun için bile, Mesela o şey ne, anime kanalı vardı Neydi Crackle Meal Böyle sadece anime şey yapan Ondan sonra bir tane application Böyle network var Hı. Para verdiğin Hatta Beksana sana göstermiştim Xbox'da da var galiba Hatta hmm. izleyebiliyorum galiba. Para verip izleyebiliyorum hatta. Anladım. O mesela orası acayip ya yani. Orada bütün animeler var. aç izle ama para veriyorsun işte. Ee, ama onda ne kadar satılamıyorum. 10 dolar mıydı? Lisanslı mı 5 peki? 5 dolar mıydı? Nasıl lisansı tabi. Hmm. Hulu gibi ama onun anime Anladım. olduğunu düşün. Evet. O da mantıklı Lisanslı olduktan sonra sıkıntı yok. Ama tabi nedir? Bizim Türkiye'de ondan sonra e, önemli olan e, işte bir şeye Türkçe altı hızlı ulaşabilmek olduğu için işte Popcorn bilmem ne diye bir yer var. Hı hı. lisanssız <gülüyor> korsan. Hı hı. Ama kimsenin onunla değil çünkü bedava. Yani hani Netflix'e ayda 30 lira verene kadar zaten o var. Oradan sevdirim de diyebilirsin. Ne diyeyim bir şey diyemem yani. <gülüyor> ya keşke <gülüyor> keşke lisanssız yapılabilecek o iş şey lisans yapabilseler. De hani o kadar ya, rahat olsa o, o, anladın mı? zor ya. İşte o mümkün olmadığı için ya Mubi diye bir şey var. Türkiye'yi kapatmış, kapatıyor en son adam mesela. Mubi neydi? İşte sinema, film seyliyordun, aylık yiyelik. Hı. İnternetten film seyliyordun. Kimse izlemiyor tabi Yani niye... İşte ithal, başka yurt dışında da var galiba. Yurt dışındaki gidemeyecek ama Türkiye'yi kapatıyor en son. Ya Türkiye'de hakikaten parasını verip evden film izlemek için kim para verecek? Yani ama bir yandan da işte o böyle o iğrenç arı yüzde. O sonra her yerde futbol ve gerzek bir sürü Google reklamının patlayıp çatladığı hı hı. şeyden oturup izliyorlar ama. Beleşiyor. O da, o da tamam beleşe ama <gülüyor> o da güzel bir bence şey film şeyi değil yani. Tabii ki. Patlar, çatlar, kopar, bölüm bölüm, 30 dakikalık bölüm bitiyor, genel 30 dakikalık bölüme geçiyor falan. Hani tek parçada izliyor ya evet. Yani bilmiyorum abi bazen yani bir şey iyiyse onun bence parasını... Vermeyin de yani birazcık evet. vereceksin yani. Yani şöyle bir şey e, yani bu bir tüketici olgunluk seviyesinin bence bir belirtisidir yani. Eğer sen hakikaten keyif aldığın ve işte e, şey izlerken izlediğin şeye değer verdiğini hissettiren bir şey izliyorsan paranı hak ediyordur abi. Yani kendi kreşe da para veriyorsun ya. Yani. yani ben vermiyorum. <gülüyor> Hayır ama veren var yani. Veren var. Hakikaten hani bir şeyin tüketimi için yani tüketebiliyor olman için üretilmesi gerektiğini anlama seviyesine gelme ve üretilebilmesi için de üreticinin para kazanması gerektiğini evet. anlamak. Hani bu karşılıklı bir saygı şeyidir. Hani ben senin yaptığın şeyi sevdim o yüzden al sana Hı. para. A işte bak ben iyi iş çıkardığım için buna para veriyorlar ben demek ki işte daha, iyi, için daha, iyi. daha iyisini yapmaya çalışayım durumu. Evet. Yani bir taraf, yani her iki tarafta da kopması çok kolay bir şey, anladın evet. mı? Oh paramı kazandım artık ben işte yolumu yaptım, mi? basayım geçeyim de diyebilir üretici. Ya da işte nasıl olsa şuradan şu şekilde bedavasına ulaşıyorum deyip hani hiç e, yani, para vermeye de biliyorsun tüketici olarak. Aynen. Ama bu bu kısır bir döngü. Sonuçta ben bir lira veriyor olsaydım, herkesten bu erif işte hani parasını kazanabilmek için 10 lira istemek yerine herkesten 1 lira isteyebilirdi anladın mı? Evet. Ama işte 100 kişi izliyor ama 50 kişi zaten para vermiyor dediği için işte ben bunun için şey hani herkesten 10 lira almak zorundayım evet. diyor. Ya da işte nasıl olsa hırsızlık olacaktır, ben bunun kıçımı garantiye alayım, çarpı iki yapayım işte, diyor. Yüzde binler işte yüzde bilmem ne kaç hırsızlığa ilerliyorsun. Aynen, onun işte buffer'a alıyorsun, ha. güvenlik payı koyuyorsun kendine, fiyat arttırıyorsun falan filan. Neyse, evet, valla konuştuk bayağı. Bayağı konuştuk değil mi o, Evet. E... Netflix'le çok konuştuk. Yani 1 saat 20 dakika falan konuşmuşuz. 1 saat konuşmuşuz. Ha. Marslı'ya geçelim mi? Marslı'dan evet bahsedelim. Tamam. Zaten çok söyleyeceğim bir şey. <gülüyor> yani e, Marslı'yı biz ilk izlediğimizde e, filmi genel olarak beğendiğimizi ve e, kitabı daha çok beğendiğimizi yani kitapta benim çok eğlenceli bulduğum ve filme yansıtılmamış e, birçok öge vardı. Hatta Filmin genel akışında belki genel izleyicinin sorgulamayacağı, ha, illaki bir sebebi vardır deyip geçeceği şeylerin kitapta aslında altında yatan sebepler evet. açıklanıyor. Ve kitabı okuyarak gittiğin zaman da bu herif bunu niye yapıyor hiç anlatmadan yaptığını görünce evet. saçma geliyor sana tamam mı? O tarz sahneler dışında bir de Kristen Wiig'in e, karakteri aslında kendi komedik performansına çok uygun bir karakterdi ama hiçbir şekilde kullanılmadı. Öyle bir sıkıntım vardı benim. Çünkü kitapta hmm. küfür ediyor. İşte saydırıyor. Tamam mı? Yani şey PR'dan sorumlu bir kadını oynuyor ya orada. Hmm. Hani Kitap zaten e... çok küfürlü lan. Evet. O PR, <gülüyor> PR kadını olmasına rağmen ağzı acayip hmm. bozuk. Tamam mı? Hani onun ironisi ve komedisi eğlenceliydi. Evet. Ve Kristen Wiig de bunu tam kotarabilecek bir oyuncu, komedyenken Burada çok şey olmuş. Burada hiç kullanmamışlar o öğeyi yani Ben o yüzden castingi çok beğenmiştim. Hmm. işte Adamını bulmuşlar. Ama hiç... Bence şey o... E, rating alırken e, çok küfür var diye kestiler. Hmm. Ya da tekrar çektiler. Yani... E, 13'in rating alabilmek için. Ben şöyle diyeyim. Eee... Şimdi işte şey ben sinemada izleyemedim bilme ee, bayağı da merak ediyordum çünkü kitabın işte bir belli bir kısmını okuyup okumuştum hı hı. ondan sonra. Ee, kitap bayağı hakikaten böyle Elif'in en ufak şey başına geldi. her şeyi tart, tartıp yapması, düşünmesi, onun işte belli bir ansar e, bilimsel veriler dahilinde anlatılması. Hı hı. Yani bana böyle şey gibi gelmişti kitabı okurken. Ha demiştim bu evet güzel bir hani bir e, bilimsel bir macera kitabı ve bunu e, hani sıkmadan işte ne bilmem hani sofyanın dünyasını felsefeyi sevdirmek için sanki böyle şeydir ya hani anlatır aslında bir hikaye içerisine yerleştirmiştir felsefeyi bu da işte hani seni çok fazla standart okuyucuyu çok fazla yormadan çok fazla işte şey yapmadan ama hani alt buçukta işte vay be aslında işte o şey e, su da şunların bileşmesine oluşuyormuş fikrini <gülüyor> Gözünün önünde canlandırmanı sağlayarak böyle, böyle güzel bir okuma sana sunuyor. Karakterler çok hani eğlenceli Hı -hı. işte falan. O yüzden sevmiştim. Güzel ki hani demiştim okuyorsun, şey yapıyorsun. Şimdi ama filmi işte yeni çıktı DVD'si. Ee, ben de işte Blu-ray'ini aldım. Hani bunun en azından bir veya işte hani kitaptan aldığım hissiyatı işte filmden alırsam dedim ki hani Matt Damon falan da işte olabilir. E ...fragmanlar falan falan hani olmuş gibi duruyordu bilmem ne. Ama böyle güzel herhalde bir film çıkmıştır. İşte Ridley Scott zaten çıkıyor. İşte hani benim kurgu filmi güzel seveceğiz. Ama hakikaten abi yani Altın Küre'de komedi filmi vermişlerdi. Yani film şaka gibi. Yani ben filmi e, gerçekten hiç beğenmedim. Yani çünkü yani işte film bir keresi çok sığ. Yani kitapta o, okuduğun, 3 sayfa okuduğun şeyi burada bir dakikada yapıyor. Ve onun niye yaptın işte senin de dediğin gibi hani niye ve nasıl o çıkarıma geldiğini, onu yapması gerektiğini nasıl olduğunu e, filmde göstermiyor sana. Yani adam, herif yani kitapta o patatesleri ekeceğim diye anası ağlıyor. Ama e, işte yetmiyor yani hani o bölgeyi dikiyor o yetmiyor. Diyor ki şunun içine dikmem lazım, bunun içine dikmem lazım. Ben bunu kurtulamam diyor falan hani mesela. Onlar falan yok. Oraya dikti, ilk haberin içine dikiyor, bitiyor mesela. Hemen oluyor yani yani. Adam halbuki orada onu hesaplıyor, kitap yapıyor, kendi kendine konuşuyor. Siktir öleceğim diyor. Ee, hani bir bir şeyi var orada. Ne bileyim okurken hani hem komine gidiyor herifin içindeki. Çünkü kendi kendine dalga geçmesi, içine bunu durumu ondan sonra bir şekilde pozitif bakış açısı falan. Onlar mesela çok güzel okuyup okurken şey yapıyorsun herifin e, diyaloglarından, loglarından. Burada böyle yani Herif sanki yani Mars'ta değil de yani anladın mı böyle sanki arka bahçesinde takılıyormuş gibi anladın mı? Hemen işte çıkarıyor onları oraya koyuyor. Yani o eforu, o e, survival muhabbetini ya yani o hani içinde bunu durumu çok böyle sana kavratmıyor. E, adam ölecek lan yani anladın mı? Hı hı. Hiç bok yapmazsa ve o, o çaresizliği hissetmiyorsun. Bence derken hissetmemek. Yani. Böyle izliyorsun çünkü yani onu yaptı şimdi onu yaptı. Tam de oldu oldu patatesler büyüdü zaten. E tamam bir sıkıntı sık ama bir sürü de yemeği varmış. Ne, ne neyi dert ediyorsun? <gülüyor> ya yani ne var ki yani ne olacak ki işte. O o çaresizliği hissetmiyorsun. Zaten her şey bir anda olup bitiyor. İlk, ilk kısıp sonra işte dünyaya dönüyor. Ondan sonra o dünyada yani kitapta hatırlıyorum da o kızın adamın e, yaşadığını keşfettiği sahneler falan mesela çok daha eğlenmiştim ben kitapta okurken. E bunda böyle ya yani sen kimsinler bile aslında o kadar beni şey yapmadı etkilemiyor. Bu kim? Hani o işte ne bileyim şeyin... Ee, herifin adı neydi? NASA'nın başındaki herif işte. Ha, oyuncu. Ha, onun, yani o mesela güzel bir seçim. Hı -hı. Ama o adamın bile şey etkisi işte biz NASA'yız. Ondan nasıl basında iyi görünmeliyiz şeyi bile Hı -hı. çok zayıftı. Yani çok laftaydı anladın mı? Ve hani erif'e şey yapıyor böyle işte ondan sonra biz işte çok iyi de Senin yaptığını biliyorum. Sen verdin koordinatları. Ama bir dağalmasın hadi canım benim fa. <gülüyor> ya yani böyle ulan manyak sen madem çok önemli senin için NASA'nın bilmem ne olması işte şey altında kalıyorsun ne bok yiyeceğiz diye düşünüyorsun. Ya yani böyle onu öyle geçiştirmezsin o sahneyi. Ağzına bir yani bir ağzına sıçarsın bir gerilim olur. O gerilimi mesela hiçbir zaman hissetmedim filmde. Ya yani kitapta mesela bir geriliyorlardı ondan sonra Hı -hı. bir e, diyordu ki o kararı sen olmaz nasıl vereceksin. Ya yani o mesela işte Şamben'in Şamben diyor. Ne işte Şamben. Ha mesela o karakteri Şambin, çok Neo zayıftı evet, yani, çok Hiç, zayıftı. Ee... Hiçbir şey yok ki o adamın. Yani orada ki aslında orada ee, hani evet senin dediğin konulara katılıyorum ama bence biraz. Ee... Ya, televizyon filmi gibiydi anladın mı böyle bir? Televizyonda izledim çünkü. Ah ha, hayır ama televizyonda izlemekler güzel Sinemada izlesin. Yani sinemada bir Ridley Scott filmi izliyorsun abi bak sinemada kitabı iyi olan anladın mı? Anasın bir Ridley Scott filmi izliyorsun. E şimdi bu adamın filmleri yani filmografisini biliyoruz yani adamın hani ne bileyim benim şu, şu filmimizde ben önceki en kötü diye düşündüğüm filmi Exodus falan yani mesela e, şu an bu bu bence filmin adamın en kötü filmi ama mi? şöyle bir, şey, bir şey, şey var yani aslanlarına çektirmiş sanki filmi. Ya ben burada aha uyan bu çektik ne çektiniz hani tamam sıklet. Olmuş zaten ne film zaten bir boka benzerdi. Böyle sanki adam şeyini de çekmiş. Yazın demişler ki abi ekler saçılması gerekiyor gelir misin falan gibi bir film çekmişler. yani Zaten aceleye getirmişler filmi bence. Çünkü sahneler çok hızlı gidiyor yani. Bir yani... ağırlık yok. Adamın tek ağırlıklı olan sahnesi herifin oturup da Mars'ta ufka baktığı sahne var bir. Anladın mı? Hani Ya şöyle bir şey var. Ee... Noluz, ufka bakıyor böyle işte vay be Mars işte hep Mars'ta ufka bakıyor. Ben ee... duyduğum ve okuduğum yorumlara dayalı olarak söylüyorum. Yani film halini yani kitabı okumamış ama sadece filmi izlemiş olan insanlar arasında bile film çok geri çok fazla işte bilimsel jargon içeriyordu. Sıkıldım diyen insanlar var ki. İşte onları tokatlayacaksın. Ha ki yok öyle bir şey bence. Tamam. Mı? Yok ne, ne jargonu var filmde? Yani... Adamın tek kullandığı jargon işte suyu nasıl içeceğine ilgili 2 3 tane video ediyor yani başka bir şey yok. Ee... kitabı okusa demek ki adam beyni patlayacak. Ondan dolayı genel izleyici eğer hakikaten böyleyse hani filmin bazı bilimsel e, detaylarını eklememiş olması hani genel izleyici, izleyici, izleyici için iyi bir seçim olmuş olabilir. E, diye düşünüyorum. Ne olmuş zaten Ama, ki çok beğenildi. Evet. Ama şu bence önemli. E, filmin filmin %80'ini aslında ve hani hakikaten kendi arka bahçenle çok da farklı e, görünmeyen tamam kırmızı topraklı tek kişinin olduğu bir yerde geçiriyorsun tamam mı evet. Dolayısıyla e, filme seyirciyi sokan işte o işte e, genel ambiyansı yaratan sahnelerin aslında hakikaten seni e, kandırıp aha burası Mars ulan dedirtmesi gerekiyor ki Bence küçük ekranda izlediğin için o hissiyatı alamadın sen. Ama abi onunla alakası olan onu o Yani Biz Prometheus'ta da yani adamın çok güzel çektiği bir Prometheus filmi var ona bakarsan. Uzaylı yani gidiyorsa ama, başka gezegene gidiyorlar bilmem ne yapıyorlar. Yani Prometheus'da şimdi izlerken ondan sonra... ilk ilk... Ama abi ee, onu sezonda, vizyonda yani sinemada şey de, de burada izlemem arasında fark var. Yani ben Gravity'yi de burada orada izledim. Orada da izledim ve gayet izliyorsun. Benim interistler Sinemada ilk izledim, Nasıl oluştuğu bence çok önemli. Yani eğer Mars'ı beğenmiş... sen sinemada izlemiş olsaydın belki yine beğenmeyecektim ama bu kadar beğenmemezlik yapmayacaktım muhtemelen. Ya tamam ya yani karşımda hakikaten ee, bana hiçbir şey vermeyen bir film görünce yani çünkü şöyle bir şey var. Adamın kitap yani Mars'ın kitabını okurken Hı -hı. bir şeyler alıyorsun kitaptan. E ne bileyim işte adamın hakkında hayatta nasıl kaldığı ile ilgili bir şey yaşıyorsun Hı -hı. macera yaşıyorsun falan filan. O kısımları çıkartınca bu film ortaya çıkıyor. Ya yani Çünkü burada bir e, şey heyecanı yaşamıyorsun. Adam nasıl hayatta kalacak heyecanı yaşamıyorsun. Yani hani filmle ilgili en çok heyecan yaşayabileceğin sahne belki işte adamı uzayda nasıl alacakları ile ilgili sahne. Hı -hı. Sonra hani elini koparıyor falan. Yani orası bile A ama yani bilim kurgu filmi açısından baktığımda acayip acayip bir sahne orası da yani yani hani her boku eleştirdiğini düşünürsen düşünüsen sonra e, yani elini patlatıyor da işte dönüp kaybolmuyor da yani şimdi bir anda mesela Gravity gibi bir film var hani daha gerçekçi çekilmiş mesela diye düşün bir anda adamın işte uzay gemisi üstü açık Mars'tan çıkıyor böyle bir tane oraya bir çarşaf gelmişler çıkıyor oraya hani kitaplı ben mesela kitabın yarısını kavkudum için o taraflara kitapta nasıl bir şey üzerine anlattığını bilmiyorum. Yani ee, o çarşaf olayı var. Ya yani onu ama Allah bilir okuduğun zaman hakikaten olur lan bu diyorsundur. Burada böyle seyredince bu ne lan diyorsun anladın mı? Evet. Yani herif düşünsene atmosfer girip çıkıyor. Sonra üstü açık çıkıyor atmosfere. Diyor ki kaburgam kırıldı. Hayvan ölürsün yani büyük ihtimalle orada. Öyle çıkış olur mu? O hızla yukarı çıkıyorsun. Seni koruyan ne bileyim yani, o, ama o, zaten işte yani uzay geminin açıklamasına... uçlarını açık yapmalarının bir deneni var herhalde. Hayır, ama <gülüyor> işte <gülüyor> onu orada öyle yapmaları... Yani filmde nasıl açıklıyorlardı çok çok hatırlamıyorum ama... Hani, filmde e, geçiştiriyor. Kitapta yaptıkları açıklamalar çok net yani. Sonuçta Mars'ın işte atmosferi e, çok yoğun değil. O yüzden fazla sürtünme olmayacaktır. İşte filmde o, de öyle bir şey diyor. İşte hı. atmosfer çok şey olduğu için hızlı çıkışta bir şey olmaz falan diyor mesela. Ama o yani şey gibi yani ye bunu... Ya izlemeye devam et. Hadi koçum. Yani evet, ya, yapacak yani. bir şey yok ama orada da hani hakikaten e, o izleyiciden e, o filmin o akışında hı, evet e, şimdi dünyamızın işte atmosferinin yoğunluğu işte bize bu kadar işte havada sürtünme yaratıyorsa işte Mars'ta bunun bu kadar az yoğunluk olduğu için işte ha, çok da fazla işte kalkana ihtiyacın olmayabilir. E, yukarı çıkarken işte e, toz tortu girmesin diye tante gelmişler e, mantıklı falan gibi bir akıl yürütecek zaman da vermeyen bir sahne olduğu için e, hay, kitapta bunu yapabiliyorsun. hani Kitapta, e, kitapta bir sonraki, günlüğü, evet, zaten her bir sonraki zaman adıma geçene kadar sen orayı istiyorsan 50 tane sayfa sıkıştırabilirsin. Hani öyle ama ondan var. değil kitapta her zaman bir şey süreci olduğu için evet. şunu şöyle yapıyorum bunu böyle yapacağım bunu böyle yapmam lazım bunu böyle yaparsam şöyle olur şöyle yaparsam böyle yaptım patladım sıçtım bir daha deneyeyim yani hep bir deneme, yanılma ve şey yönteminde gittiği için her şey e, bu, burada öyle olmuyor. Burada herifler ya adam yani şey falan çok komik oluyor abi. 28 gününüz var. Peki. Yani ne bileyim. <gülüyor> e, diyorum ya böyle şey sanki televizyon filmi gibi. Yani böyle bazı şeyler çok sığdı. E, işte, Ama işte filmle e... ilgili heyecan. Mesela şey sahnesi ne kadar olmasa da olacak sahne. Bunlar işte şey patlatıyorlar <gülüyor> ki hızı yavaşlatmak için e, bir tane çıkışların birini patlatıyorlar uzay gemisinin. Adama alacaklar hmm. yani çok hızlı gidiyorlar hmm. patlatalım dursun falan diye. O mesela patlattıktan sonra bir tane eleman var ya şey e, işte Bucky. Hmm. Doktor olan. Bucky böyle uzay işte bir sonra tek dışarıda ve tutun bir yere işte diğer tarafa gidiyor. Yani yemin ediyorum 5 dakikası falan filmde onun oradan oraya gidiş hayatını izliyorsun. Niye izliyorsun abi? Allah herif uzaya gidecek falan diyor. Yani öyle bir şey yok işte. Aa, falan yapıyor böyle bir rol kesiyor. Ya yani misal niye 5 dakika onu izliyorum ben yani? Çok gereksiz. Orda oraya gitsin işte. Bana ne o önemli değil ki? Yani o bir pilot bir hanım bir şey değil ki. Böyle filler sahne. Yani böyle başka yerden yeter uzun vermemişsin başka yerde uzun vermen gereken şeyi. Gitmişsin herifin orda oraya. Tutuna tutuna gitmesini gösteriyorsun bana uzayda. Niye ki? Niye çekiyorsun o sahneyi? Yani bilmiyorum. Ben işte dediğim gibi e, kitapta beğenip e, filmde çok eksik kaldığını düşündüğüm şeyler var ama hani ben kendi kafamdan o şeyleri doldurabiliyorum. E, e, o Kitaptan aldığım şeylerle kıyaslandığında mesela filmde kullanılan roverlar var ya hmm. eğer kitaptaki roverlar, over, roverlar olsaydı kitaptaki e, şey o e, karakter. Yani yaşadığı sorunların yarısını yaşamazdı. <gülüyor> e, o da doğru. da doğru bir şeydi ama. Tamam mı? Çünkü o herifin o rover'ları düzgün kullanabilmek için yapma, yaptığı hmm. işte modifikasyonlar, ondan sonra işte yolculuk sırasında e, kullandığı işte tenteler, Gerçekten. taşıdığı malzemeler, ıvırlar, zıvırlar tamam mı? E, bunların büyük bir kısmı işte rover'ın içerisindeki işte alanın yetersizliğinden hmm. İşte pil yetersizliğinden, evet. işte pilleri şarj etmek için mesela işte güneş panelleri taşıyor. Evet, evet. Ama Matt Damon'un kullandığı roverlarda hayvan gibi yer var tamam evet. mı? Aslında taşıdığı güneş panelinin 10 katını da taşıyabilir orada. Evet. Günün yarısını şarj etmekle geçirmek yerine günün 2 saatini şarj etmekle geçirebilirdi evet. gibi gibi. Hani bir sürü mantık hatası... Çıkıyor. İşte böyle kolaya kaçmışlar. Tık tık yapmışlar. Ama yani, yani onu da sadece film izleyecek olan adamlara bu kadar detay vermekte de de çok daha Ama Değil. yani şöyle bir şey var. Yani şimdi gidip bu filmi Oscar falan verirlerse yani ben çok ağır küfrederim. Yani çünkü bir anda Oscar şeyine baktığında işte Revenant var. Herifler mesela hani uğraş çekmişler anladın mı? Herifler <gülüyor> film çekmişler. Bir anda bir tarafta da işte Ridley Scott'ın götüyle çektiği Mars var yani aldın mı? Ya Ben işte o çok ya da ediyorum, adam, çektiğini düşünmüyorum. Bence işte. götürecek Yani bildiğin böyle ara sıra gelip işler yolunda mı deyip parasını <gülüyor> alıp gitmiş yani. Hani e, Başında durup çektiği bir film gibi durmuyor çünkü. Yani böyle şey e, ne bileyim sahneler bir de çok basit yani. Işte, Herhangi bir yüzden, filmde görebileceğin sahneler var. Yani, o yüzden diyorum işte hani... E... Eğer çok atraksiyonlu bir film olsaydı... Tam Prometheus gibi tamam mı? İşte sahnelerin, dekorların... Işte gerçekten burası uzaylı diye sana bağırdığı... Ya da çok acayip teknolojilerin kullandığı... Her tarafın CGI ile dolu olduğu... E, ıvır zıvır gibi bir bilim kurgu filmi olsaydı... Evet e, evde izlemiş olmanın... izlenimi belki sinemadan çok da farklı olmazdı. Ama işte çok sıradan ve... E, çok aşina olduğumuz teknolojiler... Temel alınarak yapılan bir e, film olduğu için ve adam tek olduğu için senin ha burası Mars diye ikna olup olmaman filmi beğenip beğenmemine e, asıl ana kriteri. Ve o burası Mars dedirten işte o ambiyans ve atmosferi veren sahnelerde aslında belki küçük ekranda yeterince etkili değil tamam mı? Belki e, müziği yeterince açmamışsındır. Belki işte ne bileyim... E, ...o büyük kadraj sahneleri... ...hani dolu dolu görsel ...hastik burası Mars'mış ve bu herif... ...tek başınaymışı... ...hani tensel olarak hissedebilecektin. Ama burada alamadığın için... ...geri kalanlar hakikaten seni ikna Abi etmeye... Hiçbir şey ...şekilde sana... yeterli değil. Anladın bak, mı? Bak Mars'a gidiyorsun... ...yemin ediyorum çok daha güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Hayır işte orada diyorum... Ya ben... tamam onu al ama bak bu filmi de 3 çekmişler. Ya filmde 3 bir bok da yoktu. Yani... Ya. O sonra o TV etkisini Mars filmden göreceksin. Yani adamın ee, ya olay bence sıkıntı sıkıntı da o değil yani Mars'ta olup olu Ben çekimler anlamda dediğimde işte benim Mars'ta şey yapacak bir sahne görmekten bahsetmiyorum. Yani kamera kullanımları veya işte herhangi bir şeyler böyle bir e, Ridley Scott'ın hep yap yani genel olarak sinema tropisindeki filmlerdeki kalite yoktu yani. Ya bunda böyle çok uğraşmamışlar. İşte kamera tek açıdan koymuş, bilmeler açıdan koymuş. Hani ne bileyim yani e, ya bilmiyorum belki de işte belgesel tadım yakalamaya çalıştı on da bilmiyorum belki de belgesel gibi çekmeye çalıştı için oldu ama yani beni böyle şey yapmadı filmin içine alamadı benim bir şekilde. Ya işte o filmin içine bir, bir de böyle, şekilde... işte filmin içine giremeyince, ondan sonra bütün geri kalan zayıflıklar o kadar çok ortaya çıkıyor ki aynen, ama aynen. filmde çok çok fazla zayıflık var yani senaryosu çok basit yani senaryosu yok evet, yani karakter 30 tane bak ben sana bir söyleyeyim mi? Filmdeki oyuncular adını bildiğim bütün oyuncuların yerine hiç adını bildiğin birilerini koysalar bu film yine olması yeterdi. Mesela koyardım Matt sadece. Hı hı. Geri kalan o adamların hiçbiri ceftey olsa hiç ihtiyacın yok yani. Bilmediğim birini koy. Yine olurdu. Yani Düsnü o şey Hermes'teki şey adamlar. Ulan orada bir sürü adam var yani. İşte interstellerdeki kız var adını unuttum hatırlamıyorum. Jessica Chastain. falan var. Yani hani bundan sonra işte ismi olan adamlar şu anda. Hı -hı. E, yani bunları hiç koymadan yok. O kadın orada ne yapıyor ki? Hani wow Jessica Chastain çok iyiydi. Ne yapıyor ki? Bir şey yapmıyor. Yok ben ama beğeniyorum. İki bağırıyor. What ne? What name? But name neredesin diyor. Hı -hı. Ondan sonra yukarı çıkıyorlar. Orada zaten filmin bir yarısından bir yerden sonra anca görüyoruz. Sonra gidip gidip kurtarıyorlar falan. Ama hani böyle bir yani oradaki o, o şeydeki e, Hermes'in içindeki adamların e, toplam etkisi Ondan sonra işte Prometheus'taki Ondan sonra şeyin ee, Charlie Teron'un Rolu gibiydi yani adam da böyle mal güldür ya hiç şey yapmıyor. Yani onun gibiydi hani Olsa da olur, olmasa da olur, oyuncu oynasa da olur Oyunmasa da olur. Yani burada sonuçta Benim için mesela en önemli performans Matt Damon'un performansıydı. Çünkü adamın O karakteri nasıl canlanacağını Görmek istiyordum. Karakter çünkü Çok renkli. Hı -hı. Bir yandan da işte Pozitif bir karakter Affalay Damon'un işte iyiydi. Ama Matt Damon'un bile çok daha iyisini yapabileceği bir filmde filmdi. Yapmamış. Çok ya demişler ki işte bu yeterli parça. Yani ben benim için tamam diğerlerini geçtim tamam mı. Sonuçta e, Hollywood hiçbir zaman e, seyircisini çok akıllı e, kabul eden bir e, şey değil. Hmm, Tabii işte, işte değil işte, tamam mı? Bunu da zaten kitabın şeyinden para kazanmak için. Ha, işte mümkün olduğu kadar işte e, en aptalı anlatılması gerektiği gibi anlatalım. Ya akım film genellikle böyle oluyor. Buna da yapacak bir şey yok. Abi onu öyle diyorsun da sonra ne olanında da gitti Interstellar çekti. O da aptala gibi o, anlattı ama Elif çekti filmi yani. Evet. Yani onda ama çünkü işte üstüne oturup düşünmüşler de o yüzden öyle olmuş. Yani bunda düşünmemişler. İşte Interstellar'ın ee, Orada da aptal anlatır gibi anlatılan bir sürü şey var yani. Aptal anlatır gibi anlatılan hiç bir sürü şey var ama o o birazcık da hakikaten seyci e, aptal yerine koyduğu yerler var. Hayır tamam var olmak zorunda hayır, oluyor zaten. Hayır o şey sen e, hani senin anlaman için yapıyorum o yüzden sana birazcık daha kolay anlatıyorum değil. Sen geri zekalısın tamam. Anlamayacaksın zaten. Anlamaya da çalışma. Tamam. O yüzden sen verdiğimi tavrıyla çektiği sahneler var Interstellar'da. E var, tamam. O yüzden ben mesela Interstellar'ı çok da sevmiyorum. Tamam mı? E tamam bunda da var yani. Yok bunda yok. Abi nasıl yok? Bunda da yani bunda da yani şey kabul etmen gerekiyor. Yani bunda kabul şey. etmen gereken bir sürü şey var ama o kabul etmen gereken şey çok abartılı bir şey değil. Anladın mı? Yani... Nasıl e... abartıydın? Herif uzay gemisinin şeyin tepesini çıkarıp Mars'tan yukarı çıkıyor lan. Orayı söylüyor zaten sonra ama. Kolunu deliyor. Ondan sonra döne döne uzayda yolunu göremezsin. Yani düzlenen arkan göremeyeceğin şeyde. Kızla tutuşuyorlar falan. Yani şimdi. Ha, o, o taraflar zaten şey. E, hani işin aksiyon tarafı. Yani senin zaten Die Hard'larda gördüğün şeylerden çok farklı Ya Die Hard değilim. daha mantıklı. Niye yani orası tartış. Niye abi kendi çerçevesi içerisinde daha mantıklı. O. Burada oturmuşum, benim kurtarım izliyorum işte. Böyle diyorsun ki ha, yani kurtar daha <gülüyor> işte. Olacaktı ki hani hani Meteim'in karakteri zaten bir şey oldu ha, adam. Meteim'in yani. adam uzayda. Ya, diğer e, her şeyi geçtim tamam mı? Hani e, tamam işte yaşadığı mücadelelerin çok hafif e, şey yapılmış olmasına işte. Ee, kitapta anlatılan teknik anlatımların işte karakter bazı işte güzel karakterlerin yontulmuş olması <gülüyor> ıvırlar zıvırlar her şey geçtim. Benim için mesela ilüzyonu kıran nokta şeydi film boyunca Matt Damon'in zayıfladığı hissini hiçbir şekilde almıyorsun. He. Tamam mı? O çok zaten o da ayrı bir rahatsızlık. Evet. Tamam mı? Herif hakikaten tombul görünüyor ya. Bütün film boyunca tombul Yok görünüyor. Zayıflamamış zaten. Evet zayıflamamış. tamam. Ama sen Hakikaten bizi ne sannettin ki tamam mı herifi bütün film boyunca sadece o herifi görüyorsun O son işte duştan çıkma ve çok böyle arkadan çektiği cılız bir herif var ya o sahneyi koymayacaktın sen Abi işte o şey sahnesi onu unuttuk <gülüyor> O herifi zayıf göstermeyi unuttuklar <gülüyor> deyip Hayır tamam işte sonradan madem madem sahne sıçtı yani. Evet. Biz tamam oralarda hakikaten. Matt çok... Damon'ın tam zayıflamamış olmasına, tamam mı? Gözlerinin çökmemiş olması, bir deri bir iskelet kalmamış olmasına biz kabul etmişiz zaten o noktaya kadar. Tamam mı? Sorgulamamışız. Bir de o bir anda oluyor. Evet. Bir anda bir okusun, derisi gitmiş, suratı bilmem ne olmuş, araberiçicek falan. Daha demin iyiydi. Hayır. Yani yüzünü, yüzünü geç. Hani zaten Beth'in olmadığı o kadar bariz olan bir e, ikinci bir adamı tabii, arkadan tabii, o, evet, çekip götünü gösteriyorsun. Yani. Bu herif biteli bir et, bir kemik kalmış dedetmeye çalışıyorsun. Yani geri zekalı mıyız biz? Yani ya o sahne olmasa film bence %10 daha iyi. Evet, bir film onu oldu. bence de göstermesi çok mantıksız yani. Hiçbir şey katmıyor filme. Hiçbir şey katmıyor. Sen evet. çıplak görmesin zaten şey boyunca. Yani hani film boyunca zaten herif hep Güzar için şey içine görüyorsun. Evet ya. ve herifi hiçbir zaman hani çok böyle zaman içerisinde yıpranan ve zayıflayan bir adam olarak da çok görmüyorsun, tamam mı? Hmm. Son işte sahnelerde evet işte, i̇şte makyajını yapmıyor, patatesler gidiyor, tamam mı? İşte birazcık makyaj yapmışlar ama herifin yanakları dolu dolu görüyorsun yani, tamam mı? Ondan sonra da arkasında o sahneye i̇şte, çıkmalara diyorum sana Çok saçmayanceleye an, getirmişler. Hemen daha dur kitap çıktı. Kitap çok iyi. Hemen arkasından filmi çekelim ki kitap şeyi bitmeden filmden para kazanalım. Bilmiyorum. O yani. Çok form yani formül işte hemen çekin olsun. Ama Ridgis Kat'ın... Kim yazmıştı bunu? David bilmem ne. O... Weir. Yok. Yok David şey. şey David ya, kitabı demiyorsun değil mi? Kitabı demiyorum. Andy Weir, Andy Weir mi? Andy Weir kitabı kitabın yazan. Senaryo Dav Senaryo'da bildiğimiz bir alam yazdı. David bir şey daha var ya işte. David neydi son adı ya? Goyer. Goer değil. Başka bir tane daha var. Goer değildi sanırım. Neyse. Neyse işte e, bence ama ben hala e, sinemada izlemiş olsayın bu kadar e, negatif olacağını düşünmüyorum. Vallahi ben yine de beğenmeyeceğimi düşünüyorum. Film. Yani çünkü e, filmin ilk e, 15-20 dakikasındaki Mars e, şeyleri etkileyici hakikaten e, sahneleri. Neyse da böyle bitirmiş olalım. Evet. Blu-ray DVD'si, çıktı. Blu-ray, DVD, Steelbook, Metalbook hepsi çıktı. Evet. Ben satın aldım geri vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> İade edeceğim. Al bunu. <gülüyor> Al bunu vallahi bilmiyorum. Şey. Beğenen vardır, koleksiyonuna katmak isteyen vardır. Abi sakatsın da koleksiyon ama ben mesela bu şimdi bir daha izlemem ya. Yani. Peki şey, e, Blu-ray'inde hani şey var mı? Sağda arkası, var. var. Bir var. Şey var. Özel çekler falan var. hiçbirini merak etmiyorum. Yes. E çünkü ya bu kadar zayıf filmler içerik, arka sahne arkasına olabilir ki yani. Açırım onun Interstellar'ın sahne arkasını izlerim daha iyi. Ya Interstellar. Ya Gravity izlerim. <gülüyor> Gravity de bir daha izlenmez yani. Ya lan ben izlerim valla Gravity'yi daha. Ben Gravity'yi izleyecek olsam zaten ilk, ilk 15 15 dakikasını falan izlerim. Tamam işte yani Çarpışma olsun. sahnesini izlerim, kapatırım. Bunu izlerim. Ya Sandra Bulu'u çekemem ya bir daha o kadar. Ya işte yarısını izlersin. Ondan sonra zaten ya yani böyle göze sokula sokula verilen He. işte güya bak alt metin orası öyle de olsun abi yani bundan iyi film son <gülüyor> söyleyeyim. yok Gravitinin şeyleri iyi ee, efektleri iyi gravitin efektleri iyi çekimi iyi gerçekçiliği iyi, çaresizliği iyi, güzel yani bir kerede dokusu içerisindeki anasal çaresizlik, çaresizlik, çaresizlik belli bir noktadan sonra o kadar şey oluyor ki yani kızın her bak, şeyden kız, kurtulduğu tamam mı? Bak, ya Her şeyden kurtuluyor her ama. Şeyden bir şey bak bir şey diyeceğim. Her şeyden kurtuluyor ama. Ondan sonra orada yine de e, şey gerilimini yaşıyorsun. Yani e, ondan bir şekilde kurtuluyor evet. tam kurtulması evet, çok fazla kurtuluyor belki ama. Ondan sonra yine de orada sana bir gerilim yaşatıyor tamam Evet ama. mücadeleyi yaşatıyor ama. Yani bir ayakta durmaya çalışan bir karakter. bir Ondan sonra işte kadın hadi karakter işte. Kadın karakter, güçlü kadına gönderme yapalım hadi. Ondan öyle bir şey oluyor. Yani bunda bunda da aynı hissiyatımı benim yaşamam gerekiyordu anladın mı? Yani ne bileyim, adamın belki de bir süre işte o açlığı, o açlıkla ilgili yaşayacağı korkuyu görmek lazım. Bunda böyle evet herif, yani adamın hayatının tehlikede olduğu çok da hissediyor. Adam botanist lan. Uz, botanist herif, Mars'ta lan herif. Yani düşünebiliyor musun? Hani adamın hiç bok yapamıyor. Yani şey ama çok büyük çaresizlik yaşaması gerekiyor yani. Çünkü erife demişler ki sen Mars'a seni gönderiyor. sen işte orada toprak örneği al, bakalım bir şey yap, yap yetiştirebiliyor musun? Yetiştirmeye çalış. Yani Adamın sani aslında normal ama şartta bu. Ama herif bildiğim makai çıkıyor. Yani... Ama öyle aynı zamanda çünkü şey e tam eğitim alıyor diyeceksin. Yok şey e kitapta da söylüyor, sadece botanik tamam değil. biliyorum ama şimdi Fizikçi kitabı okumadığını düşün. Yani kitaptaki He. detayı okum, kitaptaki detay yok ki filmde. Yani kitapta mesela şeyi söylüyor. okurken anlıyorsun Elif. Dünyadan toprak getirdiğini söylüyor. Filmde söylemiyorlar. Filmde bari. yok senin. Filmde dışarıdan. Yani dışarıdan. Hayır. Yani o bok olayı. Bok olayı var bir tek. E, kitapta da var ama. Ya tamam var biliyoruz. Sonuçta senin bir şeyler yetiştirebilmen için bakteriye ihtiyacın evet, var. O bakterilerde işte dünyadan getirdiği toprakların içerisinde var. Yani... <gülüyor> Yani kitapta adamın hakikaten böyle işte MacGyver gibi, vay be, yap, yani adamın yaptığını inanıyor, yapabileceğini inanıyorsun yani. Hani ya düşünüyor hmm. diyor, tasarlıyorum, hakikaten bak şöyle yapın diyor, buldum diyor, şöyle yapacağım diyor. şundan yapalım, şu makineyi şöyle kullanın falan diyor. Oradaki makineleri öyle bir kullanıyor ki nasıl dedikin altına gelmesin falan. Hmm. Anlıyor musun? Hani, bu burada su yapacağım diyor, su yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ve suyu yarattım falan. Evet, e, Mars ile ilgili. Saygın'ın yorumu da bu şekilde. Haha. <gülüyor> ee, ha. ha ha. Seven de <gülüyor> O zaman e, ufaktan, ufaktan kapatalım. kapatalım. Evet. Belki zaman... belki eve gitmeden bir bölüm daha şey izleriz. Ne izleyeceğiz? Ha, Şef's izleriz. Table. Şef's table izleriz. Şey izleyeceğiz. Chefs Table izleyeceğiz. Şey ilgili çıtlama yapacağız mı? <gülüyor> ee, evet. Biz e, Bizi bu kadar 12, 2, 12 12 saat boyunca dinlemiş olanlara sürprizimiz var. Demiş. 12 Şubat'ta vizyona girecek olan Deadpool filmiyle ilgili bir sürprizimiz, sürprizimiz var. olacak. E, bunu da ilerleyen tarihlerde açıklayacağız. Ben bu podcast'i e, Pazartesi yani yarın koysam, koyarım. Evet. Yarın. E, açıklamayı da muhtemelen ya o haftanın hafta sonu sonunda. Yakında yapalım. bir açıklama ee, olacak. Yakın, yakında, evet. Heyecan ya verici ilgin. bir, şey, <gülüyor> heyecan bir verici bir açıklama yapacağız. Ee, takipte kalın. O zaman hoşçakalın. Geekstra.com.